Oh yeah. açık gazete. Kainat. Bugün 23 Aralık Perşembe, yıl 2010, ay 12, gün 357, Kasım 46. 1432, Hicri-i Muharrem 17, 1426, Rumi Aralık 10. Soğuklar. Günün tarihi. 80 yıl önce bugün 23 Aralık 1930'da Kubilay olayı ceryan etmiştir. İzmir'in Menemen ilçesinde Laz İbrahim Hoca ve Derviş Mehmet adlı yobazların kışkırtmasıyla olay tam bir irtica hareketine dönüşmüştü. Öğretmen okulunu bitirip yedek subaylığını yapmakta olan Mustafa Fehmi Kubilay, genç bir öğretmeni gözleri dönmüş kalabalığın gazabından kurtarmak istemişti. Toplu korkutup dağıtmak için mangasındaki askerlere zararsız manevra mermileriyle ateş emri vermişti. Asiler ellerinde öldürücü silah bulunmayan askerlere üstün gelmiş, 24 yaşındaki yaralı Kubilay'ı orada caminin musalla taşına yatırarak başını kesmişler ve bu kesik başı Yeşil Bayrağ'ın tepesine takarak sokaklarda gezdirmişler ve bununla da yetinmeyerek Şevki ve Hasan adlarındaki iki Behç'imiz de şehit etmişlerdi. Daha sonra ordu birlikleri yetişmiş, şeriatçılar ve elebaşlar cezalandırılmışlardır. Günün tarihi. 134 yıl önce bugün 23 Aralık 1876'da ilk anayasa kanun esasi onaylandı. Bu metinde madde 18... Şöyle der, resmi dil Türkçedir. Bütün devlet memurları Türkçe konuşmak zorundadır. Madde 68, şöyle der, bütün vatandaşların Türkçe bilmesi şarttır. Yemek listesi gün 357. Sebze çorbası, mantarlı et, kuskus, meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete başladı Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz Erdoğan olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Esther Phillips'e de günaydın 75 yaşına. Basmış olacaktı eğer 1984'te genç bir yaşta hayata veda etmiş olmasaydı 75. yaş gününü kutluyoruz Esther Phillips'in. Just Like Fish gibi, tam tıpkı balıklar gibi zoka'yı yemiş durumdayım. Oltaya gelmiş durumdayım diyor. Aşktan bahsediyor. Sıkı bir blues ve rhythm ve blues şarkıcılarından biri. Her dalda yani cazda da soul'da da pop ve country türlerinde de söylüyor ama en önemli şeyi bu rhythm ve blues canrının çok usta sanatçılarından biri sayılıyor olması da sanırım yeterli olabilir. Esther Phillips'e bir günaydın dedik. Just Like fishle açılışımızı yaptık. Evet, şimdi haberlere bir bakabiliriz. Avrupa'da uçak seferleri normale dönüyormuş. Aman güzel. Noel tatili öncesinde Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava ve kar... Yağışı nedeniyle Aksiyan uçak seferleri yavaş yavaş normale dönmeye başlarken havaalanlarını işleten şirketler sorunun kendilerinden kaynaklandığı iddialarını reddetmiş. Sorumlu kim? Doğana. Doğa, tabiatana tabii ki. Ee, yani Geçenlerde yine verilmiş olan bilirkişi raporu vardı işte İstanbul'daki selde ölen işçilerin e, hiçbir kusurlu şirket, şirket yöneticisi hiçbir şey yok. Ama e, yani Selin kendisiydi. Zaten günah olan ne işi vardı oradaydı diye soruyordu neredeyse bilirkişi raporu. İşte Avrupa'dakiler de bizden buradaki karardan kopya çekmişler. Bu iyi ya. Bir kez daha Türkiye başı çekmişler. Yetki diye. full, sorumluluk sıfır. Evet, aynen Barkın böyle. Harika hukuk mottosu olabilir yani. Yani şimdi Avrupa Komisyonu zaten e, bu konuda sert bir dille eleştirdi. SİM KALLAS diye. SİM KALLAS. Sanıyorum Finlandiyalı hı hı. adına bakarak çıkarıyorum. Uyduruyor da olabilirim. Avrupa Komisyonu'nun ulaşımdan sorumlu yetkili üyesi havaalanlarında soğuk havaya karşı kara karşı gerekli önlemler alınmadığı için bu felaket yaşandı kaos diyor. Hı hı. Ve Batı Avrupa'daki havaalanları Kuzey Avrupa'dakilerinden epey şey öğrenmek zorundadırlar. Biz bunu yaşıyoruz diyor. Yani İskandinav ülkelerinde ve oluyor bu iş diyor. Hı hı ama e, havaalanını işleten şirketlerse hiçbir sorunumuz yok diyor. 26 dereceye kadar düşen soğuk havadan kaynaklanıyor. Yolcuların can güvenliğini riske atmak istemedik diyor. Fakat oradan e, orada bulunan bu sırada orada bulunan arkadaşlarımızın söylediği de şu özellikle Londra'da Heathrow'da bulunan iki arkadaşımız vardı. Hem Mahir hem Tilbe bize anlattıkları pek aynı hikaye değil doğrusu. Ee, Bak ama ben de sana e, bir adet Christmas ruhu hikayesi anlatacağım. Bana da hikaye geldi bir tane. Buyurun. Öyle mi? Önce ben şey söyleyeyim. Yani, yani genellemeyelim havaalanlarını o açıdan. Tamamen kapatıp gitmişler. Kepenkleri indirip ne yiyecek ne içecek. Ha içecek var pardon. Şöyle ortalık yere 5-6 tane şişe sallayıp gitmişler ve kapandı. Ya, ya, ya, harç bitti yapıp paydos olmuş. Ve öylesine büyük bir şey ki merdivenlerde uyuyanlar kıvrılıp böyle basamaklarda merdiven altlarında filan sefil olanlar var ve tabii ki üçüncü dünya üçüncü dünya değil ama değil mi Türkiye? Yani gelişme yolundaki Hayır. ülkeler çok daha adapte tabii. Erçi Dü üçüncü dünya diye bir şey yok artık. Evet. Yani birincisi ve ikincisi yıkıldıktan sonra çünkü üçüncü anlamsız oldu ama adı kaldı fakirler. Bu evet. <gülüyor> mülteci sorununun ne demek olduğunu ilk defa kendileri de görüyor diyor arkadaşlarımız. İngiliz liberal demokrasisi baya zorlanmış durumda. Ama işte şimdi düzeliyor yavaş yavaş. Günler alabilir demişler. Fakat şirketler bizim hiçbir sorumluluğumuz yok demişler. Margaret, Doğrudur. Sen şeyi biliyor musun peki? Wikileaks meselesiyle ilgili olarak bir müdahale olmuştu ya bu seks iddiaları tecavüz ya da taciz vesaire iddiaları üzerine bir üst düzey politikacının müdahalesi sonunda savcılığın tekrar ele aldığını İsveç'te söyleniyordu hı hı. o üst düzey politikacının kim olduğu tahmin ediliyor şu andaki İsveç Başbakanı ve kendisine İsveç'in Ronald Reagan'ı deniyor ve da baş danışmanı kimmiş? Siyasi parti danışmanı. Kim? Karl Rove. Öyle mi? Evet. Amerika Birleşik Devletleri. Bush'un en savaş stratejisi. Seçimleri kazandıran stratejinin <gülüyor> adamı şimdi İsveç'e kazandırıyormuş. Ve Wikileaks'in peşinden koşan adam muhtemelen Karl Rove'muş. Legal Schnauzer diye bir site var. Orada çıktı bu. Yani Schnauzer bir köpek cinsi. Böyle fazla dalaşmamanı tavsiye ederiz diyorlar. Hı hı. Öyle bir resmi de var sitede köpeğin daimi olarak. Logosu o. Ve Karl Rove yani Amerika'nın önde gelen neoliberal neokon daha doğrusu ve aslında faşizme çok yakın bir adam. Şimdi İsveç'te işbirliği yapıyorlarmış. Her neyse bunu da geçelim. Ve e, bu soğuklardan bahsetmişken Monbion'un geçenlerde George Monbion'un yazdığı şey doğru çıktı e, maalesef. Bir dizi Avrupa'da buz kesen e, kış ortamı son 10 yıl içinde görülen soğuklar e, bir bölümü itibariyle küresel ısınmadan kaynaklanıyormuş. Özellikle Kuzey Kutbu'ndaki yüzey buzlarının çekilmesi ve zaten Son tamamen de bitmesi bekleniyor önümüzdeki yıllarda. Bu mekanizma üç katına çıkartmış Avrupa'da ve Kuzey Asya'da e, soğuk kışların gelmesini. Mesela 2005-2006'da 2009-2010'da soğuk dalgaları geliyor. Britanya'da en soğuk 14 yıl falan Ama yeni araştırmaların hepsi e, Avrupa'nın bu winter blues yani Kış türkülerinin acı, acı çalınmasına sebep olan şey de küresel ısınmaymış. Çok haklı yani Monbio söylemekte maalesef. Bunu biz de tekrarlayacağız. Mesela Stefan Rahmstorf diye önemli bir iklim bilimci var. Potsdam İklim Etkileri Araştırması Almanya'daki en önemli iklim araştırmaları merkezinin iklim bilimcilerinden adını sık sık anıyoruz. Stefan, Stefan Rahmstorf. Aynen büyük masif bir değişiklik olduğunu söylemiş Ajans Press'e verdiği bir mülakatta ve sonuç olarak e, yani aşağıdan e, buzla kaplanmamış olan yerlerden masif bir yoğun bir ısı sıcaklık yükselmesi oluyormuş. Ve bunu hatta Journal of Geophysical Research diye çok saygın bir bilim dergisinde de yayınlamışlar. Tam da işte Monbyon'un da anlattığı gibi yüksek basınç alanlarıyla alçak basınç alanları arasındaki farkın değişmesinden çıkıyormuş. Çok da Ramsdorff tam bir Ajans France Presse'den bir şey almışlar. İşte mülakat söyledim ya. Ya şimdi bu soğuk Avrupa kışları küresel ısınma yok mu anlamına gelecek diye sormuşlar. Kışkırtıcı bir soru herhalde Ramsdorff'a. Şöyle bir cevap vermiş. Cool bir cevap aslında. Şimdi penceremden bakıyorum. 30 santim kadar kar var dışarıda demiş. Termostat'a da bakıyorum. 14, eksi 14 derece demiş. Potsdam'da. Korkmuş bir soğuk. Ama aynı zamanda demiş Grönland'da, dünyanın en soğuk yerlerinden biri olan Grönland'da şu anda sıfırın altında değil sıcaklık demiş. Aralıkta diye de ilave etmiş ve bitirmiş konuşmayı. Aralık ayında ve Aralık ayının da sonuna geliyoruz. Son haftasında yapılmış bu konuşmada. Grönland, Grönland olalı böyle sıcak görmemiştir anlamına gelen bir laf söylemiş. Durum bu. Bolivya'nın da Temsilcisinin de olağanüstü güzellikte bir yazısı var. Pablo Solon'un Guardian gazetesinde çıktı bugün. Niye? Diplomasi genellikle geleneksel olarak bir ittifaklar kurma ve uzlaşmalar rejimidir. Oyunudur demiş ama cumartesi 11 Aralık cumartesi sabahı Bolivya dünyaya karşı kendini tek başına buldu. Tek ülke olarak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ni Cancun'da karşı çıkan tek şey oldu. Biz bize obstruks, engelleyici, inatçı ve gerçekçi olmayan bir ülke diye suçladılar bizi diyor. Fakat biliyor musunuz demiş, Bir kendimizi yalnız hissetmedik. Hatta bu bize yapılan saldırı ve eleştirilerden de alınmadık, gocunmadık. Çünkü diplomasiyi bir yana bırakıp müthiş bir sorumluluğumuz var gerçekliği söylemek hakikati söylemek konusunda diyor yani hafta sonunda cuma akşam üzeri geç saatlerde Cancun anlaşması denilen şey bize sunuldu ve iki saatiniz var demişler bütün ülkelere okuyun ve imzalayın diye herhangi bir şey ne olursa olsun imzalayın derhal Bolivya olarak biraz daha görüşme talep ettik diyor ve şey de söyledik yani görüşmelerin sonunda böyle bir zavallı metinle çıkmamız iyi olmaz dedik diyor. Fakat konsensüs olmadığı halde oydaşma olmadığı halde oy birliği ve mutabakat başkan videosunu da koymuş onun. Başkan tak diye vurmuş ve hı hı. tamamdır anlaşma yapılmıştır. Doküman onaylanmıştır diyor. Ve pek çok yorumcu da doğru yönde atılmış bir adım olarak niteledi Kankun anlaşmasını. Aynı fikirde değiliz. Dev bir geri adımdır. Ve bu metinde e, sera gazı salımlarını azaltacak mekanizmaları e, bağlayıcı mekanizmaların yerini e, tamamen yetersiz başka tedbir gibi görünen şeyler almaktadır. Ve burada yapılan taahhütler bu son yapılan taahhütler amaçlanan aslında e, atmosferdeki sıcaklığın 2 derece artmasını 150-200 sene öncesine göre 2 derece artışını engelleyecek bir hedefe ulaşamayız. Tam tersine 4 derece ya da daha fazla çıkar diyor ve Metin deliklerle ...hukuki boşluklarla dolu... ...ve büyük fırsatlar veriyor işte... ...karbon piyasalarını ve benzeri mekanizmalarını... ...mesela RED diye... ...iki D ile yazılıyor... ...öyle ormanları koruma adı altında... ...alış satışa getirecek... ...şeyler getiriyor diyor... ...ve Bolivya tek... ...bu şeylere, yetersizliklere karşı... ...sesini çıkaran tek ülke olabilir... ...ama ilginç bir şey oldu diyor bu oraya giden, Cancun'a giden, Meksika'ya giden görüşmecilerin e, kapalı kapılar ardında bize bizi rastladıklarında doğru söylüyorsunuz, biz sizi destekliyoruz dediler ama cesaret edemiyorlarmış. Ve zaten iklim değişikliği konusundaki bilim bilimi gören herkes Cancun anlaşmasının aslında sorumsuzca olduğunu söylüyorlar. diyor ve buna ilaveten bizim yanımızda bilim olduğu gibi bir başka sebep var ki kendimizi yalnız hissetmememize yani dengesiz bir metne karşı çıkmamıza binlerce binlerce mesaj aldık dünyada kadınlardan erkeklerden ve genç insanlardan sosyal hareketlerden bizimle beraber arkamızda durduklarını ve bize pozisyonumuzu ...doğru bir duruşta... ...yardımcı olduğunuz için... ...dediler diyor... ...ve biz de o insanlara... ...duyduğumuz saygıdan ve bir bütün olarak... ...insanlığa duyduğumuz saygıdan dolayı da... ...derin bir sorumluluk içinde... ...milyonlarca insanın... ...milyonlarca canlının hayatını... ...tehlikeliye düşüren bir... ...metni imzalamayız dedik diyor... ...realist olun... ...imzalayın dediler... ...yoksa çöker Birleşmiş Milletler Sistemi dediler... ...maalesef diyor... Bu convenient realism diye bir laf söylemiş. Yani işe gelir bir gerçekçilik. Bu güçlü devletlerin önerdiği bu şey olmaz, işe yaramaz diyor. Ve feci sonuçları olacaktır, felaketle sonuçlanacaktır. Bolivya küçük bir ülke diyor. Yani bu da şu demek ki biz iklim değişikliğinin etkilerine en ziyade açık olan ülkeyiz. Ve en az da sorumluluğumuz var Sor bu sorunun ortaya çıkmasında ve araştırmalar gösteriyor ki bizim başkentimiz Lapaz adı da Lapaz Barış <gülüyor> 30 yıl içinde çöl olacağını gösteriyor araştırmalar 2040'a kadar yani e yani bizim bir bir tek ayrıcalığımız var biz ideallerimizin ilkelerimizin arkasında durma ayrıcalığına sahibiz yani başka taraf tutan gündemlerin, ajandaların ana hedefimizi karartmasına izin vermemek gibi bir ayrıcalığımız var. O ana hedefimiz de şu. Hayatı ve gezegeni, yeryüzünü korumaya çalışmak. Para devasa bir para sıkıntısı içinde filanda değiliz. Para peşinde koşmuyoruz <gülüyor> diyor. Yoksul olmamıza rağmen Dünya Bankası'na da borcumuz yok. Biz geçen sene Kopenhag Antlaşması'nı da reddettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri bizim iklimle ilgili yardımını da kesti. Herkesin bildiği gibi diyor. Dünya Bankası'na da bir borç hissetmiyoruz diyor. Bütün Eskiden bir zamanlar Güney ülkelerinin, Üçüncü Dünya ülkelerinin olduğu gibi. O zaman da canımızın istediği gibi özgürce hareket edebiliriz. Doğru olanı yapma. Özgürlüğümüzü kullanabiliriz. Yani biraz böyle herkesin kafasını karıştıran, sinirlendiren şeyler yapmış olabiliriz diyor. Yerleşik düzen, alışılmış olan şeyleri. Ama şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir krizle yüz yüzeyiz. Yüz yüzeyiz ve sahte zaferler gezegeni kurtaramaz diyor. Sahte anlaşmalar gele, çocuklarımızın geleceğini garanti etmez. Hep birlikte ayağa kalkmalı ve iklim değişikliği, güçlü bir iklim değişikliği Yüz yüze gelebileceğimiz bir krizle karşı karşıya olmamızı sağlamalıdır diyor. Enteresan aslında. öyle. Yani bir avuç ne dedik? Bir avucun bir avuç çoğunluk hı hı. Bolivya karşı diye de bir laf kullandık, değil mi? Evet, taze hani. kullandık. <gülüyor> Bu arada ilginç bir başka gelişme de var. E, Britanya'da e, halk gücünün güçlendiği büyük bir artış gösterdiği direnişinin yolunda ee, önemli bir yazı birçok yazı çıkıyor gazetelerde ee, bu geçen hafta sonu Londra'nın merkezinde işte karlar yağıp yağar bir yandan da insanlar alışveriş Noel alışverişine çıkmışken Britanya'da protestocular bu yılın en büyük gösterisini kitle gösterisini gerçekleştirdiler ve e, bu şirketlerin vergi kaçırmalarından e, haberdar olduklarını ve buna göz yummadıklarını ortaya koyuyorlar kampanya grupları. E, ve aynı zamanda da öğrenci harçlarının kesilip e, eğitime at, a, ayrılan yatırımların da azaltılmasında protesto ediyorlar. Yani cumartesi günü 55 ayrı gösteri yapılmış. Yani şirketlerin büyük vergi kaçırmalarına hükümetin göz yumması karşısında ve yani benzeri eşi benzeri yoktur diyor yüzlerce insanların Oxford Street gibi aslında bir alışveriş fırtınasının estiği yerlerde polisten de izin yetkililerden almadan vergini öde bütün verdiğimiz paralar nereye gitti Monako'ya gönderdi filan diye sloganlarla çıkmışlar. Brighton'da da bazı aktivistler hatta kendilerini vitrin, mağaza vitrinlerine yapıştırmışlar. Böyle bir şey duymuş muydun hiç abi? Baya zamkla mağaza vitrinlerine hı hı. yapıştırmışlar ve şeyi durdurmak için ticaret burada vergi kaçakçılığı oluyor diye ve aslında çok. ...yani ayrıntılı... ...gelişmeler var... ...elimizde ses de var... ...çok ilginç bir... ...şey var... ...yeni bir adam var... ...elimizde... ...Jody McIntyre diye genç bir blogcu... ...Britanyalı ve politik aktivist... ...kendisi bir sinir hastalığından... ...mahlul... ...Palsy dedikleri... ...Palsy Cerebral ya da Fransızçasıyla... Fakat o bütün hayatı boyunca aktivist hatta kısa filmler de çekiyor. Müthiş böyle grafitileri kullanarak e, aktivizminin kendi tarihini de yayınlıyor. Polis onu e, sokağa çıktığında ne yapmış biliyor musun? Tekerlekli iskemlesinden fırlatıp kaldırıp yere fırlatıyor. Ve e, halkta hop hop dur ne yapıyorsun diyorlar. Çocuk sonra BBC'ye de demeç vermiş Jodie McIntyre. Niye şaşıyorsunuz diyor. Gazeteler işte öfkelenmiş bir iki şey. Olur mu hı hı. bu kadar polis? Polisin işi bu diyor zaten. Hükümeti koruyacak diyor. Ama ben de ana şeyinde çıkacağım diyor. E, protestonun yani hani hatırlayacaksın. Ya hamileliğin ne işi var diye de konuşuluyor ya Türkiye'de hamile evet, kadının. Ne işi var sokaklarda otursun Aynı diye. şeyi İngiltere'de de söylemişler. Ben de onu hatırladım. Ne işi var tekerlekli sandalye? Otursun protestoda. Evine otursun evinde demişler. Şunu diyor. E, her birimizin bize bizi ezenlere karşı mücadele etme görevi olduğunu düşünüyorum diyor. Yani yalayıp yutması, başına geleni çekmesi gerektiğinde söyleyenlere şunu söyleyebilirim diyor. Ben aldım ama bunu e, tekerlekli iskemleden e, atılmanın, yere atılmanın bir Beni durduramayacağında söylemek isterim diyor. Çünkü en temel hak e, yükselen harçlara karşı mücadele etmektir dedim diyor kendisi. İstersen iki, bir dakikalık sesine kulak verelim. I think we all have a duty to stand up and make our wishes heard and to fight against what the government are doing. What the government are trying to do is to widen the gap between the rich and the poor. In the context of education, they're increasing the tuition fees in an attempt to create a two-tier education system whereby only the rich can afford a university education. And I think that is something that we should all be fighting against we should be fighting for equality for all people irrespective of race religion gender wealth or physical ability the problem with this government and with every government we've had is an ideology of inequality we need to we need to replace that with an ideology Of equality, and this is the central issue at the core of every conflict that is happening. You could not justify killing millions of people in wars around the world unless you considered those people inferior to yourselves. Evet Jodie McIntyre'de zorlukla konuşuyor ve videoda da çek, seyrettiğin zaman BBC'de falan kendisinin ilk bakışta böyle e, zeka geriliğiyle e, de malul olduğunu sanıyorsun. Ama zaten ilk cümlesinden sonra fevkalade net bir dille açık bir kafayla konuştuğunu ve mükemmel bir e, hatip olduğunu da görüyorsun. Yani bu hükümetle ve bütün hükümetlerle olan en önemli problem ağır bir ideolojiyle mağlul olmaları diyor. Sakat hı hı. olmaları o da eşitsizlik ideolojisiyle diyor. Ve bunun için ön saflarda mücadele edip yani milyonlarca insanı öldüren kendini, kendinden daha aşağı gördüğü için başka ırkları başka ülkedeki insanları. Kolaylıkla öldüren aynı ideolojidir. Bu gelir dağılımı adaletsizliğini önlemenin tek yolu da bunlara karşı çıkmak ve yerine eşitlikçi çok daha eşitliğe dayalı bir ideoloji yerleştirmektir. Bunun için uğraşıyoruz ve uğraşmaya da devam edeceğiz. Bunu da belirtelim diyor. Süper ilginçlikte bir adam Jody McIntyre. New York Times'da da almıştı, Guardian'a da BBC'ye de demeçleri var ve kısa bir filmi de var. Kendi aktivizm hayatını yapan son derece e, esim verici ve umut verici bir şahıs ve Britanya'da da dünyanın çeşitli yerlerinden o yerlerinde görüldüğü gibi yükselen bir Mücadele dalgası var. AVAZ Hareketi'nin de yükselişine tanık oluyoruz. 6,5 milyondan fazla üyesi var. Ve bir dayanışma hareketi AVAZ Org. Onun dışında pek çok ciddi yükseliş de var. Yani yılı umutsuz kapatmak için hiç de o kadar sebep yok. Yunanistan'da 2011 bütçesini oynayacakmış bugün. Ülkenin en büyük iki sendikası... 3 saatlik iş durdurma eylemine gitti ve gece geç saatlerde yapılıyordu meclisteki bütçe oylaması. Ne oldu bilmiyorum ama onaylanması bekleniyor. Buna karşılık da ciddi Mayıs'tan beri kemer sıkma önlemlerinin çok ciddi bir şekilde genel grevler halinde de hiç şakaya alınmayacak mücadele devam ediyor. Bütçe kabul edildi zaten. Hmm. O iş tamam. Ama tamam mı yoksa? Ya tamamdan kasıt bugün <gülüyor> grev var. Evet. Galiba 8. bu yılın 8. grevi Yunanistan'daki. Tabi grevden kasıt da genel grev. Yoksa evet. iş kolu grevlerine sayacak olursak epey kabarık bir şey çıkıyor ortaya. Yani yükselen bir şey var. İşte hem İngiltere'de hem de başka ülkelerde göreceğiz. Şimdilik bu noktada duralım devam edeceğiz açık Esther Phillips'ten dinlediğimiz ikinci parçada Herndon House adını taşıyordu. 75. Doğum gününü kutluyoruz. Rhythm ve Blues dünyasının önemli şarkıcılarından biri olan Esther Phillips'in kendisi 1984'te hayata veda etmişti. Evet, açık radyo, açık gazete ve... Bu Wikileaks'la ilgili de bir sürü yeni açıklama da var. Onlara da kısa birer satır başıyla değinelim. Irak'taki güvenlik firmaları mafyayla işbirliği yapıp fiyatları yükseltiyorlarmış. Her türlü mafyayla. Halliburton'la da anlaşmaya varmış durumdalar. Yalnız güvenlik güç firmaları arasında petrol şirketleri ve Bağdat hükümeti arasında acayip kavgaları da ortaya dökmüş. Bir torba kavgada varmış. Çıkar kavgası ediliyor. Böyle de bir haber var. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere ile beraber Bangladeş'teki ölüm mangalarına da arka çıktıkları haberi de var. Gene Wikileaks'ten sızma. Oyun bozan önerisi var. Oyun bozan diye bir terim. Arkadaşlarımız soruyorlar uygun mudur hı hı. diye. diye. blower sitelerine bana uygun geldi ne diyorsun? Ne olmaz. <gülüyor> Oyun bozan sitelerden gelen açıklama şu. Bangladeş'te binden fazla yargısız infaz, faili meçhul cinayet işleyen. Faili meçhul değil kendileri işlemişler. Rapid Action Battalion Force diye bir şey. Yani hızlı eylem. Tugayı, taburu. Neyse işte binden fazla şey işlemişler cinayet fakat hem Amerikan hem de Britanya'lı yetkililer kucaklarına, bağırlarına basmışlar ve bir hatta bir e, kripto da ele geçende e, Amerika Birleşik Devletlerinin DACA büyük James Moriarty şey demiş bu Rapid Action Battalion özel tim. <Gülüyor> Jitem gibi bir şey oluyor galiba bu bir gün Bangladeş'in FBI olacaktır demiş çok başarılı bulmuş bin kişiyi öldürmesini Amerika bir böyle var bir ondan sonra mesela Yeni Zelanda hükümeti iki İsrail casusu'nun yakalamış ondan şüpheleniyor ve bu kabul edilemez işler demiş. O zamanki başbakan Helen Clark, Yeni Zelanda'nın bütün egemenliğini ve uluslararası hukuku çiğniyor bu casuslar demiş. Hı hı. Amerikalı diplomatlar öyle şeyler öyle şey olur mu? Onlar iyi insanlar demişler, İsrailliler için ve daha çok şey güçlendirmeye çalışıyorlar demiş. Arap ülkelerine daha çok kuzu. Koyun satışı, koyun eti satışını yapmak için oradalar demiş. Yeni, Yeni Zelanda koyunları meselesini. Böyle hoşluklar var işte. Halliburton da Nijerya'daki şeyini halletti biliyorsunuz. Rüşvet davasını hallettiler, anlaştılar. Bir de çok önemli, Wikileaks dışında önemli bir haberimiz de var. O da Radikal Gazetesi de bunu ele almış bugün. Bizim için ağlı Arjantin başlığıyla dün cuntacılara müebbet hapis cezası vermiş. 15 junta da müebbet mahkum etmiş. Türkiye'de ise referandum öncesi 12 Eylül'ü yargılama vaatleri havada kaldı diyor Tarık Işın haberi. Önemli bir haber aslında bu gerçekten. Niye böyle bir şey yapıyorlarmış ki? Yani neden şimdi bu kadar sene sonra ne gerek varmış? Bir darbe tehdidi mi varmış ortalıkta? Zaten artık darbeler e, tarihe karıştı. Amerika Birleşik Devletleri artık orada darbe ister mi? İstemeyeceğine göre zaten bir sıkıntı da yok. Niye bunları yapıyorlar? İşte binlerce kişinin Orada da bir sorumlu olduk. Bir hükümet falan filan mı var? Yok onlar çok üzülmüşler bu yapılanların hesabının ha. muhakkak sorulması gerekiyor. İçli gerekir. insanlar. Evet. Anladım. Ne bileyim hep çünkü burada altından bir şey çıkıyor sonra bir bakıyoruz. Aman tanrım merse işte faşizm geliyor ve bunu kapatmak üzere darbelerle uğraşılıyor falan filan diye devam eden hikaye. Orada da benzeri yaşanıyor olabilir mi diye sormuştum o yüzden. Yani çok yani epey de yapıldı Türkiye'dekinin aksine. Yani 1976-83 arasında hüküm süren askeri junta. Binlerce kişi öldürüldü o, uçaklardan denize atılarak hı hı. ya da hamile kadınların çocukları hapishanede ellerinden alınıp kendi anneleri öldürüldükten sonra çocukları da çocuğu olmayan asker ve başka ailelere verildi. Müthiş bir trajedi oldu tabii. Kendilerini büyüten ana babalarına şimdi gerçeği öğrenenler karşı çıkıyorlar tabii. Yani olabilecek en büyük trajediler yaşandı. Bütün bunları işte... Ev hapsinde tutuluyor Videla, Jorge Videla 85 yaşında, evrenden biraz daha genç. Ama e, afla serbest kalmıştı hapis, yattıktan sonra 90'a kadar 83-90. Bu af kaldırıldı, tekrar mahkumiyet yolu, hapishane yolu gözüktü. O zamandan beri 131 kişi de kirli savaş suçlarında mahkum edildi. Orada bir adalet arayışı var. Geç olsun ama... Güç olmasın anlayışı da var anladığım kadarıyla eski general Alfredo Manuel Arriaga ile iki deniz piyadesine dokuz muhalifi kaçırıp Mardel Plata'daki donanma tesisinde işkenceden geçirmek sekiz eski polis memuru bir gardiyan bir komiser ve iki subaya Buenos Aires'te yüz kişiyi kaçırıp gözaltı merkezlerinde cinayetler işleme suçundan verilen cezalar var ve devam ediyor. Evet ne diyelim? İyi darısı başımıza evet. ya yani Zaten bunların hesabı sorulacak anayasa değişikliği de bunun için yapılacak dendi ama bastırmayınca Adalet ve Kalkınma Partisini bastırmayınca o her şeyi yarım yapma eğilimini devam ettiriyor tabii. Ama ya, en nihayetinde bütün bu olan bitenin e, bütün hükümetler gibi o da öyle. Bir üst yapı e, aracı ya da ne bileyim işte tutanak tutacak falan filan olmaktan öte bir anlamı olması AKP için anlamlı olmaz bekliyoruz işte savcılıkta başsavcılıkta hala verilmiş olan 12 Eylül'de tonla pek suç, çok duyurusu. suç duyurusu ama bastırma bastırınca da sonunda daha da Adalet ve kalkma partisi de işte Jody McIntyre gibi o Britanyalı aktivistin de söylediği gibi bütün hükümetler aslında bütün polisler hükümetleri korumak ve şirketleri Hı -hı. korumakla görevli bunun için para okay. alıyor. Bunun için para alıyorlar. AKP de bunu laf lafta yaptı. Ondan sonrasını getirmiyor. Getirmesi için de bastırmak gerekiyor. Bu kadar basit görüyorum ben. Fazla mı basitleştiriyoruz? Yok, her şey normal gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Ee, bu arada Birleşmiş Milletler'de de eşcinsel karşıtları ciddi bir yenilgiye uğradılar Aslında haberin böyle veriliyor olması çok doğru olmayabilir ama bir yandan da öyle. Mevzu şu, Uluslararası Gey ve Lezbiyen İnsan Hakları Komisyonu e, diye bir örgütlenme var. Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı e, Birleşmiş Milletler bünyesinde lobi e, hakkına sahip resmi örgütlerden biri, resmi katılma hakkını elde etti. Dün itibariyle daha önce oylanmıştı. Daha önceki oylamada Türkiye dahil bir sürü ülke çekimser kalmıştı. Bir sürü ülkede hayır demişti. E, dünkü oylamada da aynısı oldu. Türkiye çekimser kaldı Tabii ki şey utan da... utangaç muhafaza gel gibi bir terim mi kullanacağız Türkiye için şeyde de çekimsel herkesin suya erişim hakkı en temel haktır konusunda su insan hakkıdır dendiğinde de çekimsel evet, bir, bir, bir dakika daha bu konuda rapor çıkacak onu bekliyoruz dediler ve 40 40 ülkeyle beraber 41 kere maşallah deditmek için böyle <gülüyor> e, çekimsel utangaç. Vallahi, bir tavır sergilediler. Ciddi anlamda söylenebilecek şey herhalde ayıp. <gülüyor> yani başka bir şey söylenemez ama eminim bununla ilgili çok e, manalı bir sürü şeyleri vardır. Aliye Kavaf gibi birini bakan olarak e, hükümetinde tutan bir temsiliyetten bahsediyoruz. Eşcinsellik hastalıktır, tedavi edeceğiz falan diye gezinen bir kadın. E, ama velakin neyse Türkiye kısmını geçelim çünkü ayıp. Yani diyecek çok fazla bir şey yok gerçekten. Yeri geldikçe hatırlatmak ve hatırlamak gerekiyor herhalde bu verilen çekimsel kararı ama bundan öte önemli olan kısmı eşcinsellerin haklarıyla ilgili ciddi anlamda bir adım atılmış olduğu, meşruiyetle ilgili bir adım atılmış olduğu. Amerika Birleşik Devletleri ciddi anlamda destekledi bu arada bu kararda. Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrıca bir, bir de önemli bir değişiklik oldu. Ne sen sor ne ben söyleyeyim politikasını değiştirdiler. Ve şimdi... Ordu da artık açıktan eşcinsel olunabiliyor. Evet böyle bir şey ama çok da Medya bencemin örgütünden de bir hoş açıklama geldi. Tamam işte aldınız orduya girebilirsiniz ama girmeyin <gülüyor> dediler. Onlar da savaşmak için bu savaşkan orduya girmeyin aldınız hakkınızı yeter iyidir diye de bir çağrıda bulundular. Bu arada Başkan Obama tabii Guantanamo'daki bütün şeyleri, sözlerini yalayıp yuttu ve süresiz bir şekilde sava terörle savaş kapsamında süresiz bir şekilde onları tutacak 50 kişi. yani Her türlü kendisinin bir hukukçu olduğunu, parlak bir Harvard hukukçusu olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Yani her türlü öğrendiği şeyi ve Verdiği talkınları da içe sayıyor. Yani tam bir çifte standart içinde. Yani Harvard Law School'dan, Harvard Hukuk Fakültesi'nden daha iyi hiç kimse bilemez. Neyin hukuka aykırı ve neyin hukuka uygun olduğunu bunu okuyorlar. Ve çok iyi okutuyorlar ama unutmuş gözüküyor. Yani legal normlara, yasal kurallara. Hiçbir hukuka saygısı olmadığını açıkça aşağıladığını onun gösteriyor aslında. 50 kişiyi yaklaşık 48 midir nedir tam sayısı? 8-9 yıldır zaten her türlü hukukun dışında yatan insanları süresiz tutacağını da söyledi. Önüne gelecekmiş karar imzalayacak herhalde. Çok ağır bir durumla karşı karşıyayız doğrusu. Belişsiz bir şey. Savaş karşıtı aktivistlere de FBI gücünü arttırıyormuş. Cadı avını sürdürüyormuş. 23 kişiye, 24 Eylül'den bu yana 23 kişiye savcılıktan gelmiş. Siz ne yapıyorsunuz diye. FBI basmış ofislerini, evlerini filan. Siz Amerikan dış politikasına nasıl karşı olursunuz demişler. Bu da hoş. Böyle. Türkiye'de de aslında son birkaç tane haber verelim memleketten de evet. tamamen eksik kalmasın. Biri herhalde Cumhuriyet'e Molotov'la Ergenekon davasının birleştirilmiş olduğu. Cumhuriyet Gazetesi'ne Molotov atılmıştı hatırlayacaksınız. 6 tutuklu yedi sanık yargılanıyor davadan. Birinci Ergenekon davasıyla birleştirilmesine karar verildi. Doğrudan 2008 er... yılında olmuş bir şey. Cumhuriyet gazetesine ülkenin önde gelen gazetelerinden birine düzenlenen molotoflu bir saldırı. El bombalı. Molotof muydu? Bir e, yandan ben Molotof sanki el kokteyli bom... galiba. Öyle mi? Evet. Sanki el bombası gibi kalmış aklımda ama. Neyse. E, önemli olan patlayıcı ya da yanıcı bir şeylerin fırlatılmış olmasıydı. Evet. Fırlatılmış. Olması Şimdi burada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ...Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan bu saldırı davası, davasını Ergenekon davasıyla birleştirmiş. Hukuki ve fiili irtibat var aralarında, bağ var diye. Hı hı. Ve dosyayı Silivri'ye göndermiş. Ee, bu çok önemli çünkü işte başta bir irticai eylem olarak başlamış. Ardından arkasından çok kelelaka insanlar çıkmıştı bu eylemin. Ee, yapanlar itiraf etmişti para için yaptıklarını falan böyle devam eden bir dalga vardı... Ve o dalga sürekli olarak devletin bir taraflarına bağlanıyordu. Ee, şimdi Ergenekon'a dahil edilmesi bu açıdan herhalde önemli denilebilir. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün böyle bir haber yok birinci sayfasında. Yani devamında belki vardır ama ee, yok yani. Nasıl yok yani Cumhuriyet Gazetesi kendisine yapılan Molotov kokteyliyle bir saldırı davasını... Bir... Var, var da yani gerçekten epey e, küçük bir mini mini kare olarak iki dosya birleştirildi başlığıyla var e, altında da epey küçük işte 11 punto falan yazılı ya da 10 punto gazetemize 30 Mart 2008'de düzenlenen Molotov kokteyli saldırı davasının Ergenekon davasıyla birleştirilmesine karar verildi 8 sanık hakkında 42 yıla kadar hapis sistemiyle görülen Molotov davası da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi görülecek diyor ufak var daha büyük olarak üstünde Ergenekon'la ilgili iki tane haber var biri Çetin Doğan'ın kızı ve damadı Sahte belgeler üreten çete var demişler. O daha büyük bir haber. Ee, onun üstünde fotoğraflı haber var. Silivri'den ilk görüntüler 1. Ergenekon davası duruşmasını izlerken Perinçey'in de aralarında bulunduğu sanıkların avukatı Mehmet Cengiz'in e, gözaltı alınmasını protesto eden e, birileri varmış. Yarına Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yargı çıkartısına çıkacaklarmış. Onunla ilgili haber işte öyle. Molotov haberi biraz küçük olmuş ya da el bombası ya da ya da neyse bir diğer haber e, Kıbrıs'taki bu sportif saldırı durumlarıyla ile ilgili e, şövenizm full gaz devam ediyor e, aptallar salaklar falan gibi bir dile vardı en nihayetinde e, Bununla ilgili de derin bir perspektifte de Egemen bağıştan geldi e, devlet Bakanı ve baş müzakereç e, Avrupa Birliği ile Egemen bağış Kıbrıs Rum kesiminde Apoel maçı sonrası işte ırkçıların saldırısıyla ilgili konuştu. Dili bir yandan anlıyorum hani bir yandan da garip bulmakla birlikte. Olay sportmenlik değil, sportmenlik dışı değil insanlık dışı falan filan demiş. Böyle devam eden bir şeyler ve sonuçta niye böyle olduğuna dair de bir yorum yapmış. Dün akşam yaşananlar maalesef 1974 ruhunun adada çok ciddi bir şekilde yaşadığını ortaya koymaktadır diyor. Yani niye yaşamasın ki? 74'ten beri adada askerler yaşıyor mesela. Hani ruhu niye ölecekti bilmiyorum. Yani Kıbrıs'a gidenler bilirler. Kıbrıs'ta e, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili kuzeyde de güneyde de bir sürü bir sürü tartışma yaşanmaktadır. Ve e, acaba Kuzey Kıbrıs sömürge mi? Sorusuna dair Kıbrısların epey yoğun cevap verdiği şekil maalesef. Oluyor falan filan yani o 74 ruhu maalesef sadece güneydeki ırkçıların kalbinde falan yaşamamaktadır. hükümette askerini çekmemektedir diye böyle hani dirli durlu konuşmak mümkün. Ee, bir diğer son ırkçılık haberi e, verelim bari. O da e, Isparta'dan geliyor. Sparta'da siyah derli olduğu için insanların ev tutamadığını biliyor muydunuz? Haberi, e... Neden? Onların yeteneği mi yokmuş? Esmer olanlar ev tutmakta yeteneksizlik mi çekiyorlar? E, yeteneksizlik çekiyorlar herhalde ya da ev sahipleri e, bazı renkleri görmekte bazı yetenek sahipleri durumundalar. E, mesela... Yoksa ırkçılık mı var? Açıkça ırkçılık var ama daha da kötüsü devlet destekli bir ırkçılık var. Ne şekilde oluyor olduğunu anlatacağız şimdi. Önce dinleyelim. Piraya. Ben kira istiyorum, ben valiye bakıyorum. Kira ferjan para ferjan. Bıra bıra yok diyor. Hayır sen, neresi? Ben Somali diyor, ona para Hayır Somali istemiyorum, çık çık çık. Kimse vermiyorlar. Ehe, Evet diyor. Tamam, bizim nereye geliyor? Bir, şey, bir aile var yedi kişi. Sizin kaç kişi yedi kişi. Olmaz ne? Ne yapacağız bizim yani? Sizin, bizim memleke geldiğinde böyle bir şey yapmıyor. Biz Müslüman <gülüyor> değil mi? Müslüman değil mi? Vali değil mi? Müslüman değil bu aile. Her şey temin etmişiz ve Bundan sonra da edeceğiz. Bunların telaşı sadece ansiyonda bir anlaşma yapma ihtimalimiz var. O konuda herhalde ansa sahibi bunları buraya böyle gönderip bir şov yaptı. kendi durumunu güçlendirmek istiyor. Evet ilginç bir durum hakikaten. Yani iç savaştan kaçıp aslında... Olacak en büyük trajedilerden birini yaşayan insanlar bunlar. Hı hı. Evlerini, barklarını ve her türlü... Akrabalarını, iyi, akrabalar. dostlarını, hayatlarını geride bırakıp koşarak çoğu zaman kaçmak zorunda kalan insanlar. Isparta'ya sığınmışlar ama kiralık ev bulamıyorlarmış. Sonra çocuklarıyla birlikte artık valilik önünde eylem yapmışlar. İşte seslerine kulak verdik. Siyah hız ve çocuk sayımız çok diye bize ev vermiyorlar. Somali'de biz böyle yapmıyoruz demişler. 400 Somali'de yaşıyormuş İsparta'da aslında e, bu 20 kişilik bir e, aslında şey grubu bir çeşit sözcü grup diyebileceğimiz grup valiye gidiyorlar 20 kişilik bir grup olarak ve e, şey diyorlar ya herkes valiye selam söylüyor pansiyon bizi çıkarıyor. Kimsenin ev verdiği de yok. Yani evet. çok basitçe söyledikleri şey bu. Bu gidişle dışarıda yatacağız. Burada siyahları istemiyorlar. Siz Müslüman değil misiniz demişler. Bizim ülkemizde böyle bir şey olmaz diye tepki göstermiş. Allah hani Müslümanlıkla alakası olup olmadığına dair tartışmayı bilahare başka türlü bir yerde yaparız ama... E, ...sosyal yardımlaşmadan sorumlu vali yardımcısı tantanayı duyunca hemen gelmiş valiye. Tahir yana. Demir. E, ve olaya açıklık getirmiş hakikaten. Her zamanki devlet aklıyla açıklığını getiriyor. Sığınmacıların tamamına barınma, ısınma, yiyecek, içecek temin ettik. Edildi mi edilmedi mi ile ilgili bir tartışma zaten şu anda yok ama olsun oradan başlıyor. Neyse. Bundan sonra da edeceğiz. Heytimizin sığınmacıların kaldıkları pansiyonla anlaşma yapıp yapmayacağı belli değil. Sanırım pansiyon sahibinin telaşı var. Sığınmacılara şov yaptırıp kendi güçlendirmek istiyor biliyorsunuz sokağa çıkanlar hep gerizekalı ve üstüne üstlükte karaktersiz kişiliksiz insanlar olurlar birileri alır onları çıkartır sokağa birilerinin maşasıdırlar ve şov yaptırılır onlara e, dertte de neymiş pansiyoncu nasıl kuvvetli bir adamsa Isparta'da e, insanların eline pankartlar verip valinin önüne yolluyor neymiş pa e, pansiyon için pazarlık yapacak ya valilikle orada daha eli güçlü olacak daha çok para alacak böylece halbuki biz bize buna inanacağız. Vali yardımcısı bunu istiyor bizden. Türkiye'de sığınmacılar en çok sahip çıkan il biziz halbuki demiş. Boşuna telaşlanıyorlar demiş bu sokağa çıkanla. Bu bayanların, bayanların hiçbiri açıkta kalmadı demiş ayrıca da. Yani bayanlar böyle işte şov kadın olmalarının da getirdiği bir zayıflıkla kadın herhalde değil, daha çabuk kandır. Pardon. Bayan olmalarının getirdiği de bir zayıflıkla herhalde daha çabuk kandırılıyorlar. Mediasyon evet. sahibi tarafından hem siyahlar hem bayanlar yani bir sorun var nedir Sana... kafa gördün mü başları da örtülü başka bir sorun var <gülüyor> niçin şimdi ee, bayanların gelişimi evet. valnin gelişimi bayanların bu sokağa çıkması neden şimdi büyük ihtimalle memleketin bölünüyor ile ilgili ha bu arada onu da söylemeden çıkarsak vallahi günah olur kaçırırsanız ee, sayın Ümit Koca Sakal İstanbul Baro başkanı yeni ee, hürriyette harika bir röportaj yapmış Faruk Bildirici kendisiyle ee, okumanızda gerçekten tavsiye var ee, çağları aşıyor sadece ben bir kuple vereceğim devamı gerçekten Bilmiyorum, okunası ee, nasıl sosyalist olduğunu anlatıyor aslında Jack London'ın demir ökçesiyle giriş yapmış sosyalistliğe ardından polislerin felsefenin başlangıç ilkeleri ve temel ilkeleri ki bir dönem hep bir zorunluydu. Eyvah onun, onunla mı? Vallahi ben de oradan ben, girdiydim ama. Evet onu okuduğumdan beri <gülüyor> iflah ifla olamadım. <gülüyor> Çok kötü bir kitap ya. Feciidir yani. Ya bir dönem e, solcu olmanın gereklerindendi yani ilk üç kitaptan biri olarak Bak, neyse. Volkan okumamış onun için sağlıklı akıl sağlığını koruyor. Belki de ondan evet yani polisler okumak kolay değildi o dönem. Sonra kendini sosyalist düşüncenin içinde bulmuş polislerle birlikte. Bir ara Kant, Schopenhauer ve Nietzsche ile de uğraşmış kendi deyimiyle. Bu adamlarla ben olsam uğraşmazdım. Kim, bela kim kazanmış? Kant mı? Koca sakal mı? Koca sakal. <gülüyor> of course. Ve e, son olarak da sosyalizmle ilgili e, polislerden aldıklarını Nietzsche, Schopenhauer ve Kant'la harmanladıktan sonra çıkarttığı derin düşünceyi de Neymiş, kendisi sentez, senteze mi varmış? E, değerli bir senteze varmış gerçekten bir kere diyor ki cumhuriyetin temel niteliklerini ve hayat felsefem konusunda kimseyle uzlaşmak zorunda hissetmem kendimi bu konularda empati de göstermem sempati de duymam bu dönemler de gelip geçecek demiş ve ardından kendisi şöyle e, devam etmiş konuşmasına e, bir sosyalist insan olarak bu tür damgalama beni rahatsız etmez bakın beni ne rahatsız eder ikinci cumhuriyetçi liberal aydın denmesi beni rahatsız eder Kemalist denmesi hiç rahatsız etmiyor. Son bir, bir buçuk yıldır Atatürk rozeti takıyorum. Evimde de bir Atatürk köşesi vardır. En çok kalpaklı resmini severim. Günümüz koşullarında bize güç direniş ruhu veren bir resimdir bu. Bana göre sosyalizmle Kemalizm birebir örtüşüyor. Her iki düşünce sisteminin de özünde antemperyalizm var. Kendimi hem bir sosyalist hem bir Kemalist olarak niteliyorum diyor. Ha bir de askerlerin niye kendisini sevdiğine de açıklık getirmiş. E, yahu askerin beni sevip sevmemesiyle ilgili olarak benim bir takdir hakkım var mı? Ben sevmeyeyim mi diyeyim. Asker niye sever? Ulus devleti kararlılıkla savunduğum Kemalist çizgimden ödün vermediğim için. Demiş. Öyle. Yani tamamını hüviyetten e ve e şeyden işte e Faruk Bildirici'nin sitesinden ya da Türkiye Gençlik Birliği'nin sitesinden okuyabilirsiniz. Hem Çok sosyalist İdilisten Kemalist. Ben de son haberimi veriyorum o zaman. İlk korkusuz insan bulunmuş. Ne siz? Korkusuz. İnsan mıymış hala? Evet. Karın biyoloji dergisinde yayınlanan bir araştırma, beynindeki belli bir yapı eksik olan kadının ...çeşitli durumlarda... ...korku hissetmediğini göstermiş. Korku değil merak hissediyormuş. Hatta bir keresinde ...kadına bıçaklı biri saldırmış. Gel gel seni bıçaklayacağım deyince... ...yanına gitmiş merakla. Bir şey olmamış ama. Hmm. Bence günün en önemli buluşu. Kadın için çok endişe verici. 5-10 sene dağda kalabiliyor mu? Kalabiliyorsa... E, ...bizi şimdi uzman erbaş kadroları... ...profesyonel askerlik falan... Kalabilir belki. Kalabiliyorsa biz alalım kendisini. Kadroya. Beynin amigdala adlı bölümüne sahip olmayan bir kadınmış. Hiç yokmuş amigdala öyle mi? Evet öyle diyor. Bilinen ilk korku hissetmeyen insan olduğunu. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Koridordaki şeyleri, tüpleri gördün değil mi? Gördüm ama bu iyi bir şey değil ya. <gülüyor> Olsun ben bunu i̇nsan... iyi bir şeye dönüştüreceğim. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> bir Pentagon projesine oradan da paraya... <gülüyor> <gülüyor> Bütün Açık Radyo ekibi korkusuz yayıncılardan oluşacak. Zaten öyleler daha da öyle yapacağız inşallah. Açık Kastı. Hasan Erçelde Ekonomi Notları. Günaydın sen. Günaydın. Günaydın, abi. Günaydın. Günaydın abi. Evet. E Merkez Bankası üzerinde biraz konuşalım demiştik. Evet. Evet. Neden Merkez Bankası? Şimdi Merkez Bankası e, e, son günlerde bir dizi karar aldı. E, bu kararlara bir göz atınca e, biraz da şöyle daha da geriye doğru bir bir dönemi de kısa dönemi de baktığımızda BDDK'nda bazı kararları var. Ee, insanın kafası karışıyor yani ne yapıyor acaba e, Merkez Bankası diye bir şeyleri belli düşünmüş ona göre hareket ediyor ama böyle çelişik e, gibi gelen e, sinyaller var mesela bir yandan bir faiz indirimi yapıyor öbür yandan da e, şeyden şikayet ediyor bankaların kredileri çok artıyor onları engelleyecek önlemler alalım diyor e, ne oluyor diye Şimdi e, Merkez Bankası'nın aldığı kararları inceleyip doğrudur, yanlıştır demeden önce e, olayın arkasındaki çerçeveyi ben bir e, anlatmak istiyorum. Ki düşünelim ondan sonra çünkü farklı yargılara varabiliriz. Aa, Merkez Bankası uygun hareket etmiş, Aa, şunu şöyle yapsa daha iyi olurdu falan diyebiliriz de. Fakat bir çerçeveyi anlatalım. Çünkü ortalıkta birden fazla problem var. Birden fazla problem olunca onda da Birine yönelik bir tedbiri başka bir tedbir zannedebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim, e, alışa geldiğimiz e, kurulmaya çalışılan düzen de öne, e, mali istikrar sağlamak esastı. Mali istikrar ise mali sistemin bu kaynak aktarımını, fazla elinde kaynağı olanların ihtiyacı olanlara aktarma görevini ee, düzgün bir şekilde yapabilmesi, ekonomide çalkantılara yol açmaması, e, işte e, bankaların ya da diğer mali kuruluşların çökmemesi, e, ekonominde e, düzgün hareket etmesini sağlayabilmesi demek. Eğer sistem bunu sağlayamıyorsa o zaman mali istikrar yoktur deme, de, diye düşünülüyor. Şimdi bu e, tanım değişmedi, devam ediyor. Fakat ee, bu son krize kadar dünyada ki anlayış şöyle özetlenebilir. Biraz belki kaba çizgilerle çiziyorum ama e, yardımcı oluyor bu böyle bakmak. Bunlardan bir tanesi makro düzeyde mali istikrarın olabilmesinin bir boyutu var. O da fiyat istikrarı, enflasyon ya da deflasyon böyle şeyler olmasın işte. Fiyat istikrarını nasıl tarif ediyorsak işte %2 artarsa uygundur. işte Neyse yani. Bu görev Merkez Bankası'nın görevi. Merkez Bankası'nın kanununda da yazıyor. Fiyat istikrarını sağlamak diye bir görev var. Ve burada bir önemli nokta var. İşte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Hani günlük siyasi kaygılarla bu iş bozulmasın diye bağımsız bir birime veriliyor Merkez Bankası'na. Fakat Merkez Bankası bunu sağlayabilmek için e, Bankalarla yaptığı işlemlere dayanıyor. Yani herkes Bankası öyle herkese işlem yapan bir kuruluş değil. Bankalarla işlem yapıyor. Işte açık piyasa işlemleri yapıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Dolayısıyla bankalara bazı mesajlar gönderiyor. Ben böyle yapacağım diyor. Onlar alınıyorlar. Onlar kendilerini düzenliyorlar. Mesela kredilerini arttırıyorlar ya da azaltıyorlar. O zaman da e, ekonominin kalan karar alıcıları, şirketler ya da bizler anlıyoruz ne olup bittiğini. Buna göre durum devam ediyor. Şimdi bunun sağlıklı yürüyebilmesinin kritik noktası bankacılık sisteminin sağlıklı olması. Yani Merkez Bankası bir mesaj gönderdi. Bu hiç anlamıyor bankalar. Yani bankada çalışanların kafası bu işlere hiç basmıyor. O zaman tabii gönderilen mesaj boşa gider. Ama bu Pek olan bir olay değil yani ülkemizde de zaten biliyoruz bankacılıktaki çalışanların e, ortalama eğitim şey, kalitesi yüksektir. E, başka dünyada da öyledir fakat bir başka şey olabilir. Banka bunu anlar fakat mali durumu kötü olduğu için bu mesaja uygun hareket edemeyebilir. Hatta bu mesaj gelince bankanın durumu daha da kötüleşirir batabilir. Şimdi bunun da olmamasını sağlama görevi ülkemizde bankacılık düzenleme ve denetleme vermiştir. De. o da gidiyor bankaya bakıyor senin mali durumun sağlıklı mı değil mi filan diye bakıyor aman diyor senin durumunda bir sorun var biraz ser, sermaye e, e, e, varlık oranın risk ağırlıklı varlıklar oranın düşük e, bunu düzelt filan diyor onlar da ona göre kararlar diyor başka şeyler de söylüyor bunun de bu yapı gayet böyle güzel e, düşünülmüş bir şey makro düzeyde merkez bankası sorumlu mikro düzeyde bankaların e, doğru hareket edebilmeleri, güçlü olabilmelerini sağlamak üzere de onları denetlemek ve gözetlemekten sorumlu BDDK var. Benzer yapılar başka ülkelerde de var ama işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Rezerv'in biraz banka denetiminde e, gücü daha fazla falan farklılıklar olabilir ama bu fikir değişmiyor. Fakat bu kriz sırasında bir e, e, giderek ön plana çıkan bir olay oldu. Bilinmeyen bir olay değildi ama bu defa iyice belirgin oldu. Şimdi verdiğim örneği basitleştirerek e, anlatmaya çalışayım. E, e, mevcut modelde e, mesela e, bir bankanın e, varlıklarının tümünün kredi olduğunu düşünelim. Başka hiçbir şey yok. yani e, Ne menkul kıymeti var ne bir şey var. Kolaylık olsun diye. Şimdi bir de sermayesi var. E, BDDK ise şuna bakıyor. E, banka bir şok yediği zaman ayakta durabilmesi için sermayesinin güçlü olması lazım. Bunun için de diyor ki yani bu rakam yani sermaye bölü kredi rakamı e, şundan aşağı olmaz. Tabi o kredileri risk ağırlıklandırıyor falan ama o neden değil. Ana fikir bu yani. Sermaye bölü kredi oranı şundan aşağı olmasın. Mesela %8'den aşağı olmasın diyor. Şimdi diyelim ki bir bankanınki %8'den aşağıya. Geldi şey BDDK ya da yetkili otorite hangi herhangi bir ülkede. Dedi ki ya bunu %8'e çıkar. Şimdi dikkat bu sermaye bölü kredi bir oran bu. Bu iki türlü yapılabilir. Bir sermayeyi arttırırsınız bir de kredileri kısarsınız. Değil mi? Evet. Evet. Tabii. Şimdi esas tabii arzu edilen sermayeyi arttırmak ama diyelim ki sermaye toplamak çok zor. Bankada açtığı kredileri geri çağırttı. Oranı evet. tutturdu ve götürdü otorite dedi ki oranı tutturdum. O da baktı evet dedi hakikaten oranı tutturmuşsunuz tebrik ederiz sağ olun. Fakat şimdi ne oldu? krediler ben yani bu banka geri çağırdığı için kredi açmış olduğu şirketlerin mali yapısında bir sorun ortaya çıktı. Belki kötü etkilendiler. Belki bu yüzden üretim düştü. Üretim düşünce şirketler öbür kredilerini ödeyemez hale geldiler. Bu da bankaları vurguları. Tabii bir banka, bir küçük banka böyle bir işlem yaparsa pek bir şey olmaz. Yani o yapar, ötekiler telafi eder. Fakat diyelim ki bankacılık sisteminde önemli bir kısım bu şekilde hareket mali istikrar gitti. Ama görünüşte her şeyi. Bankaların mikro düzeyde, banka düzeyinde bakıyoruz. Hepsinin e sermaye yeterli oranı gayet iyi. Fakat ekonomi batıyor. Çünkü ekonominin batmasının nedeni bankaların, o karşılaştıkları durumda sermaye bulamadıkları için hangi nedenle ise sermaye arttırmak yerine açtıkları kredileri geri çağırmış. Şimdi bu neden ortaya çıktı? İşte Amerika'daki kriz böyle oldu da onun ee, Bu tür olaylar olduğu için e, ortaya çıktı. O zaman yani ki, daha sistematik olarak bunu düşünelim. Bankaların alacakları bu tür kararların makro etkilerine de bakalım. Yani sadece mikro olarak kendilerini toparladılar mı değil, o kararı alınca sistemde başka yerde bir sorun yaratıyor mu? Ona bakalım. Şimdi e, bu tabii farklı bir noktaya gündemi getirdi. Çünkü bu durumda şöyle bir şey demiş oluyorsunuz. Evet sizin kendinizi düzeltmeniz için bir şey yapmanız gerekmiyor. Ama sistemde potansiyel olarak bir sorun doğabileceği için sermayenizi arttırın diyorsunuz bankaya. Şimdi banka yöneticisi olarak kendinizi düşünün. Ya benim durumum iyi. Ben e, her türlü tedbirimi almışım. İhtiyatlı davranıyorum. Bana gelip deniyor ki senden gelmiyor ama sistemin tümünden bir sorun gelebilir. Bu nedenle sen de. arttır. Evet. E şimdi bankanın genel yönetim kuruluna gidip bunu anlatmaya kalkıştığını düşünelim. Şimdi bankanın yönetim kurulu diyecek ki ya bir ay bize durum iyi demedin mi? E şimdi e, yetkili otoriteden sana işte e, uyarı gelmiş sermayen attı diye ya demin yalan söylüyorsun ya bu e, yetkili otorite bir yanlış yapıyor ama her halükâr sonuçta biz büyük bir külfet altına girip sermaye bulmamız gerekiyor bunun biçimidir. Peki bütün bunların Şimdi, arkasında e, yatan e, bu bu buna ne ne zorluyor bu tedbirleri ha, bu şekilde mesela, arkasında yatan en önemli nokta biraz. E, ben de sabit fikir olduğunu düşüneceksin. bu aynı kelimeye geliyorum ama. Mali istikrar bir kamusal maldır. Portakal gibi bir mal değildir. Hatta bir bankanın mali sağlığı gibi de değildir. Bankanın mali sağlığı onu ilgilendirir. Mali istikrar hepimiz ilgilendiriyor. Kamusal mal bu demek. yani Bu ülkenin mali istikrarı bozulursa sadece ülkemizin önde gelen bankaları rahatsız olmaz. Biz de rahatsız oluruz müşteri olarak yaşayan olarak etkileniriz. Dolayısıyla bu hepimizi ilgilendiren bir şey. Ama sadece beni ilgilendiren bir şeyin faturasını bana yazman kolaydır. Elma istiyorsan ver parayı al. Değil mi? Eğer e, ma mali yapısı bir kanı bozuksa düzeltmesi kendi lehinidir. Bunun maliyetine katlanır, yapar. Ama sistemin bütünü tehdit eden bir unsur nedeniyle sana fatura yazıyorum deyince olay aşağı yukarı Ulusal güvenliği sağlamak için silahlı kuvvetlerin e, harcanması gereken parayı kim ödeyecek sorusuna dönüyor. Çünkü Çok bir değil mi? E, ulusal güvenlik sağlanınca benim de güvenliğim sağlanmış oluyor. O zaman bana bir sorarsa karşı diye nasıl olsa Ömer parayı vermişti diye ben vermiyorum. Vermemeyi tercih edebilirim. O zaman ne yapıyoruz? Yok öyle Ömer versin, sen vermesin olmaz. Çünkü Ömer de der ki o aslan vermediğine göre ben de vermeyeyim. Beş kuruş para toplamaz. Diyor ki vergili. Şimdi buna benzer bir görev esas itibariyle prensip tamamen aynısı. Bu otoritelere verilmesi gerekiyor. Deniyor ki evet sizin bireysel davranışınızla ilgili değil fakat sistemik bir risk görüyoruz. Bu sistemik riski eee ...önlemek için de size bir nevi vergi veriyoruz... ...vergi veriyoruz sermaye bir arttırmanın maliyetine katlanır demek... ...yani başka bir vergi değil... ...şimdi burada birkaç tane sorun var... ...bunlardan bir tanesi... ...sistemik riski ölçmek o kadar kolay mı... Ee, ...ve inandırıcı olarak ölçmek o kadar kolay mı... ...e işte kolay olsaydı bu kriz olmazdı değil mi... Ee, ...yaşadık... ...yani insanlar ölçebilselerdi derlerdi ki... ...aman ha ekonomi krize gidiyor... Gerçi bunu öğleyen çok değerli e, bilim adamları Amerika'da çıktı. Onlara da kulakları kapattık. O da ayrı bir şey. Evet, e, <gülüyor> Böyle oluyor. Fakat işin özü bu. İşin özü bu, bu oldu. Şimdi yalnız Türkiye'deki son olaylarda ne oldu? Şimdi biz Merkez Bankası deyince bendeniz de dahil olmak üzere eskiden orada çalıştığım için Merkez Bankası para politikası yapar. Para politikası da Merkez Bankası'nın yaptığı iştir diye işi sağlama bağlamıştık. Kolay. Fakat şimdi Merkez Bankası baktı ki bu müdahalelerinde para politikası ile ilgili müdahale etmiyor. Derdi mali istikrar. Şimdi birdenbire bir soru daha çıktı. Demek ki bir görevi daha çıktı ortaya. Mali istikrarı sağlamanın makro boyutları. dikkatini ediciye Çünkü mali istikrarın içerisinde fiyat istikrarı zaten var. Onu yapıyor görevi. Fakat diğer boyutlarına da çıktı. Halbuki Şimdiye kadar böyle bir boyut yoktu. Çünkü onları hep mikro düşünüyorduk. O da BDDK'nın göreviydi. Şimdi ama kurum olarak, kişi olarak demiyorum. Kurum olarak makroekonomik gelişmeleri değerlendirebilecek kapasite Merkez Bankası'nda var. Tekrar söylüyorum tabii BDDK'da da bunu izleyebilecek çok yeterli yetenekli, beceri becerili arkadaşlarımız vardır. O değil. Bahsettiğim Ama görevi onun mikro düzeyinde ki o düzenlemeleri yapması ve o görev büyük bir ihtiyaç halinde devam ediyor. Onda hiçbir değişiklik yok. Fakat bir de makro açıdan olaya bakıp sistemik risk artıyorsa müdahale edilme görevi var. Bunu kim yapacak? Şimdi Amerika bunu Federal Reserve Merkez Bankamız yapar dedi çıktı. A, ayrı bir kurum kuruyor. Eylül'de kurdular bu kurumu geçtiğimiz Eylül'de yani 2300. Evet. Şimdi e, Türkiye'de tabii böyle patladak bir kurum kurması söz konusu değil. Şimdi Merkez Bankası'nın verdiği sinyallerden bir kısmı e, para politikası ile ilgili değil. Bu konuyla ilgili. Yani makro e, açıdan olaya baktığımızda e, sistemik risk artıyor galiba deyip ona müdahale görecek. Ama biz alışkanlığımızla bunu para politikası içerisinde yorumluyoruz. Doğal olarak yorumluyoruz. Ee, ve oradan da bir karışıklık doğuyor. Fakat Merkez Bankası'nın da buna bir katkısı oldu. Biraz da garip işler yaptı çünkü. Mesela faizleri de bu arada indirdi. İndirdiği için hiç dokunmasa ha, başka bir amaçla müdahale etti diyecektik. Faizleri, faizleri niye indirdi diye e, düşünüyorsunuz. Şimdi ondan sonra da ön plana bir başka mesele çıktı. O da e, cari açık. Cari açılmış çok büyüyor. Merkez Bankası bunu kapatmaya çalışıyor diye. Şimdi dikkat ederseniz bu çerçeve içerisinde e, cari açık diye bir şey yok. Yani e, mali istikrardan bahsettiğimizde cari açınız çok yüksek olabilir. Mali istikrarda hiç bozulmadan gidiyor olabilir. Olabilir. Yani yurt dışında amcanız vardır, size devamlı para gönderiyordur. E, Hayatta devam ediyordur. O, Merkez Bankası'na bu olay düşmez. Ama cari açık da Türkiye'de korkutucu bir hale oluyor. Tabii Merkez Bankası kendisini şöyle de savunabilir. Ya bu tamam, bu iktidat politikasının bir parçası. Bu benim e, müdahalemle düzelecek bir, yani benim görevimin dışında. Ama cari açık böyle devam ederse, Türkiye'nin e, geleceğine ilişkin kaygılar artarsa, Türkiye'den sermaye çıkışı olursa mali istikrar mahvolabilir. O zaman benim bu konuda bir şeyler yapmam lazım. Şimdiden hepsi aynı haftaya gelince doğrusunu istersen hmm. ne diyeceğimi şaşırdık. Olay bu. Ee, şimdi bunları teker teker e, kafamızda yerleştirip, bütünleştirip, alınan kararların tümünü gözden geçirip, e, özde ne kararlar alındı, ne neyi nasıl etkiliyor diye bir e, eleme yaptıktan sonra, e, işte var mı, hata var mı, iyi anlatıldı mı, anlatılmadı mı falan gibi konular Söyledir. Bu konuda ben acele de etmesen yana değilim. Çünkü Merkez Bankası'nın açıklamaları devam ediyor. Bugün de galiba Merkez Bankası Başkan televizyonda konuşacakmış. E, dün böyle bir açıklamalar vardı. Yani <gülüyor> herhalde bu olayın zihinlerde berraklaşmasına yardımcı olacak açıklamalar gelecek e, arka arkaya. Bir de unutmamamız gereken bir şey var. Bütün bunları söylerken. Seçime gidiyoruz. Bir de iktidar var. Hükümet var. Şimdi ee, hükümetin burada e, yok hiç karışmasın e, diye düşünmesi herhalde mümkün değil yani e, iktisat politikasını yürütmekten sorumlu o seçmenin karşısına çıkacak olan da o ama bu tür önlemler mesela kredi hacmini kısalım dendiği zaman e, bu e, ekonominin büyüme üzerinde bir etki yaratması söz konusu e, bu da e, hükümetin razı olmasını gerektiriyor Denilebilir ki evet öyle razı olsun işte ama razı olmaması halinde kendi az gerekçelerle yani mesela işsizlik artarak sadece o da önemli bir gerekçe. Böyle bir gerekçe ortalıkta bir e, iradenin kimde olduğu sorunu ortaya çıkacak. O da bir noktada Merkez Bankası bağımsızlığı işte e, BDDK'nın özelliği gibi konuların Fiiliyatta sorgulanmasına yolacak. Ben hükümetin böyle bir niyeti var anlamına söylemiyorum. Hmm. Ama fiili bir durum var. Benim bir alanım var. O alanda da başkaları at koşturuyor haklı nedenlerle. Ama ben de o alanda bir şeyler yapmak istiyorum. Benim de kendine göre haklı nedenlerim var. E, şey çok kolay bir laftır bu durumda. Efendim uyuşsunlar denir. Uyuştukları müddetçe sorun yoktur zaten. O zaman ne konuşacağız? Evet, e, güzel gayet yani, <gülüyor> Ama uyuşma olmazsa ne olacak? Niye işte Avrupalılar oturup bir tane durup dururken bir şey kurdular istihdam yaratmak için mü? Ya acaba bu işin yolunu şu anda Türkiye'de bir şey var mı? Uyuşma durumu var mı? Ben öyle bir şey algılamadım çünkü hükümet adına Sayın Babacan işin içinde gözüküyor. Merkez Bankası Başkanı işin içinde gözüküyor. BDDK o yönde hareket ediyor. Böyle bir sorun ben görmüyorum. Ama tabii perde arkasında ne olduğunu da bilmiyoruz. Mesela bu kararları aldık ama çok tedirginiz. Önümüzdeki durumda bunlardan filanını şu falan yönde değiştirelim diye kaygılanan bir, bu üç otoriteden birisi var mı? Çünkü herkesin kendine göre baktığı bir şey var. Ee, mesela bütün her şey makroekonomik olarak çok iyi olabilir. Ama mikro olarak bankalara getirilen yükler veya bazı bankalara getirilen yükler o bankanın ileride sağlığını bozabilecek durumda olduğundan Söz gelimi BDDK ya buna çok dikkat edelim ben, e, tedirginim diyebilir. E bunu da tabii tam oyuna yayınlamaz. E, ama şu an geldiğimiz e, yer bana ilginç geliyor. Çünkü bir e, para politikası e, bankacılığın sağlığının korunması ve genel iktisat politikası konusunda oturmuş olan bir düzen yeni bir düzene doğru değişme sancılarını yaşıyor. Ee, onun için dikkat edilmesi gereken bir e, olay ben bunu anlatmak istedim için evet, belirsizlik de var anladığım kadarıyla henüz <gülüyor> ee, ama e, olay çok yeni onun için şey yapmamaktan yani bu hafta içerisinde ivme kazanan bir olay hani e, e, zamanlamaya da bakarsanız önümüzdeki dönem işte yılbaşı tatiline doğru giden yani yılbaşı tatilin sonunda insanlar hani moral ben yeni bir dünyaya bakıyormuş gibi bakarlar o zaman ne kadar oturursa ne yapıldığı ufak tefek hatalar varsa var olabilir önemli değil yani var olduğu söylenir o da anlaşılmış olur. Dolayısıyla olay önümüzdeki 15 gün içerisinde herkesin kafasında e, berraklaşır. O zaman da tabii e, ekonominin ve mali sistemin hareketi istenen yönde olur. Çünkü yarısı sağa ö, yarısı sola çekerse yerinden kımıldamaz. Sistem halbuki kımıldatmak istiyor. Bu arada tabii bir şey de söyleyeyim son olarak bu cari açığın bu tür önlemlerle düşürülebileceğini ben pek sanmıyorum. Hmm. Bu tür önlemler çünkü işin bizim açık yapısal bir olay. Yani öyle bugünden yarına kolay değişir bir şey değil. Bu yapısallığın da altında yatan temel nokta biz Türkiye'de yaşayan insanlar yani pek yorganımızın ötesinde ayaklarımızı tutmak istiyoruz. Bu noktaya ağırlık vermek lazım. Biz bu isteğimize devam ettiğimiz müddetçe, yani tasarruf oranımızı arttırmadığımız müddetçe, bu tür önlemlerle cari açığı düşürmek, sistematik olarak düşürmek mümkün olmayacaktır. Ee, o yüzden öbür önlemlerin gelmesi lazım. Bu, o iş, o iş için zaman kazanmaya yardım edebilir mi? Bir dereceye kadar, evet. Burada da kaygı tabii e, mali piyasalardaki oyuncuların, özellikle yabancı oyuncuların, ne zaman tedirgin olacaklarını kestirmek kolay değil. Hatta biliyoruz ki Türkiye'de hiçbir şey olmasa bile bilmem nerede bir şey olduğundan Hı. e herhalde Türkiye'de de olur deyip paniğe kapılanıyorlar. O zaman tabii e, kriz değilse bile çalkantı yaratabilir. Peki çok teşekkürler Hasan. Ben de teşekkür ederim <gülüyor> sağ ol. Hasan Ekonomi Notları. sanaçlerle ekonomi notlarının ardından bir ara vereceğiz tarihyi mücaippte bir konumuz olacak e, sansürsüz internet platformunun bir toplantısı da e, vardı konumuz internet ve sansür e, Mustafa Akgülle bu konunun sık sık e, üzerinde internet meseleleri üzerinde konuştuğumuz Profesör Akgülle bu meseleyi konuşmaya çalışacağız açık gazte. Evet Açık Radyo 94.9 Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi konuğumuz Mustafa Gün hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün akşam asansürsüz internet platformunun bir toplantısı vardı. Hı, evet. Oldu herhalde. Biz... Yani şeyler temsilciler yani çalışma grubu olarak iç, iç ekibin şey diye, kamuya kapalı. Yani biz ne yapalım diye beyin fırtınası yapmak için toplandık bir takım kararlar aldık biraz daha harekete geçirmek için bir planımız var işte onu yavaş yavaş uygulamaya çalışacağız. Evet yani aslında bu konu sık sık konuşuyoruz ama en önemli şey hem Türkiye'de hem de dünyada da özellikle bu WikiLeaks'in de rezil etmesinden sonra bütün gizli bilgileri ortaya döküp ciddi bir internet üzerinde hem Amerika'da, Avrupa'da ve Türkiye'de. Türkiye'de de çok ciddi bir şey başladı. İşte. Daha da sansürleme, bastırma çabaları. Amerikan Dışişleri bakanlığı'nın inanamıyorum yani şeyini kendi memurlarına bakamazsın Wikileaks'e filan diye. Hatta başka Wikileaks'ten bahseden sitelerden bile. Tabii. Şimdi bu panik meselesi ama Wikileaks olayının üzerine biraz durmak lazım bence. Bu internetin ortaya çıkardığı bir örgütlenme biçiminin ortamlarını ve insanların dünya yurttaşlarının aslında biz her şeyi bilmek istiyoruz. Her şeye erişmek istiyoruz. Kararlara ortak olmak istiyoruz. Arzulu bir yansıması bu tabii. Evet. Yani, çok önemli bir demokrasi imkan da sunuyor tabii. Yani Gizli bu, kapaklı o, olamıyor. Şeffaf yani, toplum, açık toplum. Yani Wikileaksin ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kapsamında bakıp ve o anlamda da savunmak gerekir. Yani işte Avazorg Bunda çok öne çıktı. Şu anda 700 bin civarında imza var. Bir milyonu hedefliyorlar. Ava ortada da 6,5 milyon insan var. internet üzerinde dünyaya yayılmış insanlar destek veriyorlar ve ciddi başarıları var. Yani bu internet tipi örgütlenmenin daha gevşek, yani bizim dernek falan gibi olmayan daha gevşek ama bütün yaya yayılan, milyonları içine alan bir örgütlenme biçimi bu internet ortaya çıkardığı yapılardan biri. Bunu onları algılamakta bizim kuşaklı zorlanıyor. Evet zor çok önemli bir Tabii. gelişme olarak biz de takip etmeye çalışıyoruz yani. Evet. O, o, onun gibi işte mesela True Talk, Move On, Leader Sport News gibi böyle yapılar var. Küçük gruplar, dünyaya gelmiş gruplar küçük küçük bağışlarla şey yapıyorlar ama bağımsız haber alma, duyurma, öykütlenme, hareket etme yapılar işte. E, bu Seattle'daki e, büyük uluslararası toplantıyı basanlar, şey yapanlar falan da bu tip öykülenenler. Yani aslında aktivistler interneti çok etkin kullanıyorlar. Evet. E, ama meraklılar da yavaş yavaş bu işin içine giriyorlar ve tabii milyonları için içine katmak çok daha kolay hale geliyor. Evet. Ama çok tabii panik yarattı. Ah, tabii. Ve Amerika Birleşik Devletleri bir yandan mesela işte Nisan'da, Mayıs'ta galiba bu Basın özgürlüğünün toplantısını Birleşmiş Milletler'in organize ediyor Washington DC'de. Aynı zamanda da bütün yas nasıl yasaklayabiliriz bu Wikileaks'le çok... ilgili şeylerin peşinde. Gülünç bir Gülün. duruma da düşüyorlar yani. Şimdi <gülüyor> tabii şunu şey yapmak lazım. İnternet e, bence çok köklü bir değişim. Sanayi devrim boyutlarında bir değişim. Sanayi devrimi ne kadar sancılı oluyor sonu düşünelim. Yani evet. insanları tar köylerde, şeylere sürdüler, bilmem ne yeni sınıflar çıktı. Aynı boyutta olup olmayacağını şu anda kestirmek çok zor ama gene, gene köklü bir değişim var. Üretim ilişkileri değişiyor, sayısal ürünler her şey değişiyor, sektörler değişmeye başladı, çalışma kültür değişiyor. Yani sınırlar büyük büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Bunu 3 yılda 5 yılda algılamak, ona uyum sağlamak mümkün değil. Tabii birileri de kolay kolay şey olmayacaktı işte. E, müzik endüstrisi, film endüstrisi, yani sayısal endüstriler özellikle buna direniyorlar. Çünkü eski alışkanlıkları bozuldu. Paradigma değişti onu kabul etmek istemiyorlar. Biraz kavgada kavga oradan. Ama dünyada şeyin çözümünü bulamadı tabii. Yani nasıl bir denge olacak şimdi? Biz bir taraftan yarışcılığı teşvik etmemiz lazım. O şart. Öbür taraftan da e, hem e, şeylerin bilgilerin hem de nesnelerin hızlı akışını yani marjinal maleti sıfır olan ürünlerden başlıyor Üretim pahalı ama ondan sonraki marjinal dağıtım ve e, üretimi e, yani ek üretimi e, sıfır olan bir evet. şeyden başlıyoruz. Dolayısıyla milyonlar buna erişiyor. Bunu engellemeye hakkımız yok. O dengeyi nasıl kuracağız henüz dünya çözümü bülmüş durumda değil. Onun sancıları biraz ama... Biriler bundan kaybedecekler. Yani yeni bir denge kurulacak. Hiç aklına gelmeyecek şeyler de olabilir. E, o o, o yaşam devam ediyor. Deli görme ne kadar zor olduğu kostan ben birkaç örnek vereyim. Bir tanesi YouTube. YouTube'u 3 kişi kurdu. 3 genç kurdu. 3 yıl falan devam yani 2 yıl falan devam ettiler. Bir tanesi ya bu işi durmayacak dedi. Üniversiteden 6 ay sonra 1 milyar dolara sattılar. Facebook gibi kaç tane deneme oldu? Bir tanesi başarılı oldu. Yani o bir şeyleri daha farklı yaptı. Evet. Yani ileri görmek çok kolay değil. Şey birkaç çok çarpıcı örnek vardı yani dinleyince daha Bir IBM'in başındaki adam dünya birkaç bilgisayar yeter diyor. Evet. E, kendi olsun işte, işte insanlar niye masalarına, evlerine bilgisayar alsın ki diyor. Bilgisayar işte, 640K kime yetmez ki. <gülüyor> evet durum çok farklı. Yani ileri tahmin Bu etmek tarzı. çok zor. Buna ona karşı daha tedbir olup hep beraber öğreneceğiz ama yeni bir dünya kuruluyor yani. Peki Türkiye'deki durum nedir? Şimdi bizi bir de o da çok yakından ilgilendiren bir husus. Tabii. Şimdi Türkiye'de birinci algılama, e, internetin böyle önemli bir gelişme olduğunu algılama e, yaptıklar, la, la, la, lafları ediyorlar biz bunun farkında yetimlenmediler ama yaptıklarına bakınca algılamadıkları ortaya çıkıyor. Hala gazete topla, toplar gibi bir işte, tane yasaklama alışkanlığı, refleksler devam ediyor. Şimdi Türkiye'de birinci çok dağınık bir yapı var. E, i̇şte bir tane Binal Yıldırım, bu işe en bilgili kişi geçen pazar çünkü konuştu, hmm. verdi rakamlar doğru değildi <gülüyor> ee, ve e, Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığı var, Onun alt, e, onunla bağlantılı BTK var, Başbakanlık'ta bir edel çalışma grubu var, DPT'de bir bilgi toplumu dairesi var, bir de TürkSat var. Karma karşı bir durumda bir kimse de sorumluluk almıyor tabi yani. Herkes bir anlamda sahibi. Ee, ben biraz şey, iki, iki tanım kullanıyorum. Bir tanesi e, mehter. Yürüyüşü havasına bir ileri bir geri gidiyoruz. Bir de genel olarak saldım çare meylem kayra şeklinde gidiyor. Yani hiçbir düzenleme yok. Mesela birkaç şey söyleyeyim ki. Kamu internet erişim merkezleri de bir şey var. Para verdik. Pek çok yerlerde kuruldu. Bunların kaçı kullanılıyor? Kaç tane ısının bilen yok şu anda. Ben bir yerde internet basına gittim. Hiç kimse gelmiyordu. Yani ve bunlar iki sene sonra bütün bilgisayarlar çöpe gidecek tabii. Evet. Şimdi yeni çok ciddi bir proje başlıyor. Fatih projesi. Bütün sınıflara, okullara değil bütün sınıflara bir bilgisayar, bir projeksiyon cihazı, yazıcı ve akıllı tahta konacak. Bu iyi tasarlanırsa çok ciddi bir şey. Ama bunu üç sene içinde bütün okullara yaymayı düşünüyorlar. Çok dikkatli olmak gerekir. Parayı sokağa atma riski var. Daha önceden yaptık birkaç kere. yani bilgisayar milyar dolar gibi paradan bahsediyoruz galiba değil mi? Valla ben yani. hesapladım. 640 bin falan okul var tabii. Yani şey değil. Yani 3 bin lira desen öyle bir şey oluyor tabii. 640 bin dershane var yani. Derslik yani şey. Tabii tabii. Her sınıfı koyacaksın bunu. Yani bunun biz henüz öğretmenleri eğitemedik. Tamam mı? Laboratuvarları çalıştıramadık. Açıkta işe atanmak için bekleyen bilgi teknolojisi öğretmenler var. Bötelerden çıkmış insanlar var. Ciddi bir dağınıklık var ve ders saatin azalttık. Yani şeylerin bilgisayar eğitimi sınıflarını azalttık. Seçmeli hale koyduk. Şimdi böyle bir sıçrama yapmak istiyoruz. Bu sıçramanın eksik tarafı tabii çocuklara herkesin evine bilgisayar koymak lazım dünyada işte her çocuğa bir dizüstü bilgisayar projesi var, yüz dolara falan mal edip dağıtma devletlerin hediye etmesi, dağıtması, satılması değil e, projeleri var. Türkiye onları uzaktan bakıyor gözüküyor, yani baktığının da o kadar emin değilim yani yakından baktığını izlediği konusunda bir e, bilgi yok. Halbuki yayına girmeden önce de konuşuyorduk sadece şey demiştiniz yani ulaştırma bakanı Yıldırım'ın da biz dünyaya örnek olacağız, e, model şeyde olacağız. Tabii, 56 51 de sansür konusunda Türkiye tam bir cahil cesaretiyle e, çıktı bir yasa çıkardı. Dünyada e, gelişmiş gelişme iddiasında olan ve gelişme ülkelerinin hiçbirinde böyle bir şey olmadı. Yani Çin ayrı. E, Çin ne <gülüyor> benzeşmek istiyor yani yani Çin, Çin, Çin Kore e, Suudi Arabistan ayrı ama yani bizim hedef aldığımız, ulaşmak istediğimiz şeylerde hiç kimse buna cesaret edemedi. Bazı ülkeler sansür uyguluyordu başından beri. Ya bunu İngiltere'de yaptığı gibi ama sınırlı şekilde onlar sadece çocuk pornosu'nu yapıyorlar diyor. Müstehcen yapmıyorlardı. Onu da gene Internet Watch Foundation gibi bir yap, sivil görüntüyle yap, yapıyorlardı. Danimarka'da, İsveç'te falan zaman çocuk pornosu uyguluyorlardı ama bununla ilgili bir kanun geçirme cesareti gösteremediler yani. Biz, e, biz dünya ö, ö, önder, önder olacağız, önderlik yapacağız diye böyle bir şeye girdik. Tabii Türkiye internetin çok ciddi sorunları var. 1. Hiç konuşulmayan, serbestleşme de Türkiye aslında sınıra kalmış durumda. Yani Türkiye telekomünikasyonu özelleştirdik. 2000 yılında BTK, yı, o zamanki TK'yı kurduk. Sonra adı, ismi beğendikleri için isim işte BTK yaptılar. Biz telekomünikasyon kurulu. E, telekomünikasyon kurumu birdenbire Kurum bilgi mıydı? teknoloji ve telekomünisine oldu. İçindeki yapıda ciddi bir değişiklik yok. Yani içinde bilgi teknolojisi uğraşan kaç kişi var? Çok çok az sayıda. Yani yüzde beş yok. Ama adın adı, ismi beğendikleri için adını değiştirdiler yani benim yorumum bugün bir açıklaması yoktu yani. Konu önemli ama yani yapılak beni içim değiştiriyorsan yani Yapısa kurumun abi. yarısı da ona geçer yani. Evet. Öyle bir değişiklik yok yani. Sadece bir tane madde eklediler. Bu konularda düzenleme yapar falan, falan diye. Mesela bu sebeşime konusunda Kablonet net e, devlete devredildi. Özel değil, Gelir paylaşımı değildi. Devlete Mahkemede. Ne zaman özelleşeceği belli değil ve bu konuşulmuyor. İnternet internet kullanımı konusunda işte geçen açıklandı. Avrupa'da 27 artı Hırvatistan, Norveç ve Türkiye arasında biz sondan ikinciyiz. Romanya'yı Romanya'da kullanım %136, bizde %138. Ben bir 138'e eee başka bir şeyim. Şey %58 Türkiye'de hiç internet kullanmamıştır. Bu TÜİK rakamı bu. Yani Türk halkının %58'i hayatında internet kullanmadı ve resmi istatistik tabi tabi yani, yani rakamları yani orada bir yüzde dört var bir kere interneti kullanmış ama sürekli kullanmıyor Tabii bu yüzde otuz sekiz de son üç ayda internet kullanan kişi hmm. yani her hafta kullanan yani daha sık kullananlara gelince yüzde yirmi kira falan şu şey yani ciddi internet kullansı yüzde yirmi beş diyelim kabaca Türkiye'nin e, bunların içinde Tam nasıl sayıldığı şeyler var. Bunu genellikle 15 yaş-75 yaş arasında değerlendiriyorlar. Yani Ama geçenlerde halbuki ki başbakan da bir, uzun uzun böyle rakamlar veren bir konuşmaya yani bütçe konuşmaları sırasında mecliste ya yani internet kullanıcısının kendi iktidarları döneminde ne kadar yükseldiğini filan anlatıyordu. E, yani o doğru çünkü ADSL e, daha önceki Koalisan hükümetlerinde ve TT ayak diretti böyle. ...ADSL ilk defa şeyde geldi... 2003, ...2003 sonunda aslında gelmeye başladı... ...ondan önceki şey çok daha yavaştı tabii ki... ...ondan sonra hızlandı ama... ...ADSL'in Türkiye gelişi çok geçti tabii yani... Evet. ...yani 2000 yılında bir 3000 tane falan... ...ADSL'e geldi onu... ...hayata geçirmiş... ...Türk Telekom yönetimi o zamanki yönetim çok ağır davrandı... ...işte yok pazar arasımızı yapalım ne yapalım falan... E, o markayı görelim, buraya seyahat edelim derken e, geç kaldılar. 500 binlik bir ihale oldu. Ondan sonra da seçim biraz şeyine girilmişti. İhaleyi iptal ettiler. Sonra yeni hükümet bir sene sonra ancak hayata geçirebildi tabi. <gülüyor> yani Tür Türkiye tam yani bu saldığım şeyle, Mevlam kayıra e, o kadar kötü bir şey değil. Yani e, sahipsiz, e, uzun vadeli planı yok. E, plan varsa da adı var. Yani mesela Türkiye'de çok az kişi bilir. 2005, 2006, 2010 bilgi toplumunun tertibi ve Eylem planı yapıldı. Türkiye bu sene bitti. Yani bu yakınlar da bitecek. Başarı yani 130'da biten, biten ne? Yani, yani plan plan yani plan 2006 2010'du. Ha evet. Bunun 114 falan eylemde 20 kisim bitti. Bitti diyorlar. Yani onun da bağımsız bir değerlendirmesi yok tabi. Bazılar hiç başlamadı. Ötekilerde bir ilerleme var yani ne var bilmiyoruz yani yani bunun bir e, objektif bağımsız bir değerlendirmesi de yok çünkü için içinde bir yönetim yapısı yok her ne kadar bir icra kurulu var aslında 2003 sonunda bir icra kurulu e-dönüşü icra kurulu 3 ba tane bakan vardı o zaman şimdi bakan sayısı arttı müsaacara sayısı arttı e, şu anda 5 sivil toplum kuruluşu var ama eskiden ayda bir falan toplanıyor şimdi 3 ayda bir toplanıyor falan seçim zamanı toplanmıyor. Şeyi kalıştı yani e, DFT ile ulaştırma arasında ciddi sürtüşme var. E, çünkü e, Ulaştırma Bakanı e-devlet bana bağlasın diyor diyor ama kendi içinde bu konuda bir yok. Yani Ulaştırma bakanlığı içinde ana işi internet olan bir tane adam yok. Yani uzmanlı bu olan ve ana işi bu olan. Mesela bir 5 kişilik bile bir internet dairesi yok. Haberleşme dairesi eski adıyla haberleşme kalıyor. Haberleşme ve internet dairesi yapmıyorlar. yapmıyorlar. Yani şey, ucundan tutuluyor yani. Ama e, vizibilite sağladığı için e, seviliyor. İşte ben e, biraz hobiye benzetiyorum. Bulaşıları Bakanı o kadar çok işçi var ama internet bilinçimi çok sevdiği için onun da e, sahibi, sahibi yani, hükümet içinde en ilgili ve bilgili kişi. Ama vaktinin yüzde kaçını ayırtıyor? Yani böyle Türkiye'yi bilgi toplumuna taşıyacak bir projedeki başındaki adamın e, vaktinin en az bir bölü için bir bölü ikisini buna ayırması lazım. Yok öyle bir şey. En full time bu işe bakan kişi bir daire başkanı şu an. Yani veri evet. bir Ve daha çokta da bakın da sık sık bu YouTube evet. başta olmak üzere sansürlerle evet, ilgili. ama yani. ama yani sansürle ilgili bakan o sırada kamuoyunu ciddi biçimde yanıltıcı demeçler yani. verdi. Cumhurbaşkanı yanıltıcı demeç verdi. Maliye Bakanı yanıltıcı demeç verdi. Yani Cumhurbaşkanı YouTube'daki söyledikleri yanıltıcı şeyler. Yok Türkiye'de sansür yoktu. Vergi vergiyle şeyin sansürün bir diksiği yok. Türkiye'nin öyle bir düzenlemesi yok. Yani YouTube'a e, bir şey davası var. Google'la YouTube'la vergi'den dolayı bir dava var ama uluslararası tahkim mahkemesinde süren bir şey o. Bunun onunla şey yani Türkiye şunu demiyor. Sen vergi vermediği için ben seni kapattım demiyor. Hayır. Öyle, öyle bir, da, bir görüntü veriyor o kadar sadece. Ha, evet, hakaret <gülüyor> ve vesaire ve muhatap bulamıyoruz ilan ee, dedi bize. Şimdi şey şunu da söylemek lazım aslında tabii. bir Türkiye bir hülle yaparak Gece Konu çözümde YouTube açtırdı. Yani çözümü bir kere daha belki insanlar bilmiyorlar. Evet, evet, Türkiye öyle. dedi ki e, Türkiye'deki birileri Türkiye ait o yasaklanan videoların telif hakkı bize aittir. Biz şu firmaya verdik dedi. O firma da gitti dedi ki YouTube'a bunların telif hakkı benim kaldırıyorum dedi. Onlar oturmadan kaldırdılar. Sonra iki gün sonra baktılar. Ya senin ne hakkı var burada bunlarda telif hakkın falan. Biz bunları koyuyoruz ama Türkiye'ye e, normal olarak Türk IP'lerine bu şeyleri engelliyoruz dediler. Onu zaten engelliyorlardı. evet. Yani bir mahkemeniz gereksiz yere direniyordu. Şimdi e, görmezden geliyor. Yani bir Orada tam tam hülle yapıyla. O kaldığı zaman bir savcılık karar aldı. Şeye bağlı olarak kalkmıştır dendi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tam Türk üteli bir çözüm, çözüm Hakikaten bulduk. Hakikaten yani. öyle yani. Hepimizin de kendimizi aldatarak. Peki bu gidişatı bir de değerlendirir misiniz Mustafa Bey? Yani... Buradan nereye doğru gideceğiz? Şimdi yılın da sonu geldi. Tam internet evet. e, yani e, çok ciddi. Karnemiz nedir? Ciddi, çok ciddi testler var internetin önünde. Dünya ölçüsünde ve Türkiye'de. Türkiye'deki testlerden bahsedecek ki 56 51'i e, iyileştirme çabalarım var, genişletme çabalarım var belli değil. Bir takım değişiklikler 56-51'lik geçerdi. E, basın e, yayın genel müdürlüğü Arıncan şeyiyle bir internet medyasını düzenleme arzusu var. Kültür Bakanlığı'nın fikri Fransaların de Fransızların bir Kanunu'nu eski halini çevirip kanunlaştırma şeyi var. Kriptoloji yönetmeliği çıktı. Biz onu dün Danıştay'a götürdük. O diyor ki esas olarak şifre demek serbesttir ama anahtarını bana vereceksiniz. Olur mu öyle bir şey? Yani bu ne ticari sır kalıyor ne bileyim şey kalıyor yani. Ee, tabii daha mahremiyet haberleşmenin gizliği hiçbir şey kalmıyor tabii yani. Devlet canı istediğini yapacak yani. yani. iadeye girerken de tehlikem var yani sadece. yani Hayat hayatın önünde şey. bu, bu işi de hiç kamuyla tartışmadan, e, açık ortamda kimseye bir şey sormadan geçirdiler. Sorduk kimle konuştunuz biz kamuyla konuştuk diyorlar işte yani. Yani MIT'le, e, Emniyet Genel Müdürlüğü'yle, Genel Kurmay'la falan konuşmuşlar yani ama e, açık bir şey ortamlarda üniversitelere bile danışmamışlar bir, bir iki kişiye tanışmışlardır kendi güvenlikleri birkaç kişiye tanışmışlardır. ama açık ortamlarda evet. bunları öyle bir yani Türkiye'deki Türkiye internetteki en ciddi sorun bence yönetişimin olmuş yani ya burada hata yapıyorsunuz deme şansını bize vermiyorlar. Dinlemiyorlar zaten biz öğrenip gürültü ettiğim zaman da bizi dışlıyorlar o kadar yani. Evet temel sorun demokrasi olarak ortaya çıkıyor. Tabii. Yalnız şimdi yalnız Türkiye'de değil tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde çok bu, bu tehditler e, e, büyük ölçüde şeyde var. Bu fikri halkla ilgili şeyler bütün dünyada var. İşte Fransızların Hadovisi öyle. Şimdi e, Wiki, Wikileaks'e bir refleks olarak interneti zafturat alma arzuları biraz daha artıyor. Amerika'da bu eğilim. Zaman zaman Amerika'da çıkıyordu. Tekrar çıktı. İngiltere'de var. Öyle bir kanun çıkardılar. Daha tam uygulayamadılar. Almanya'da bir kanun çıktı. Pek tartışılmadı. Yani orada da gene bir... Yani internetten rahatsız olanları böyle bir e, harekete geçiyorlar. E, yani çok dünyadaki internet kullanıcılarının İngiltere savunma konusunda ciddi bir örgütlenmeye ihtiyaçları var. Yani öyle bir ciddi bir tehdit bütün yolu geçerli kalıyor. Kolay önü alınabilir bir şey değil ama çok da güçlü devletler tabii. De Onun için devletler de güçlü ama Sizin yani e, bu bu teknolojik gelişiminin e, önünü kesmeleri bu, bu örgütlenmenin mümkün değil. Yani işte, Türkiye'nin ya. yasakla yaptığı gibi. Bu arada bir şey söyleyeyim tekrar yasaklar ilgili. Digi Türk gene bir fikri haklar nedeniyle e, Bursa 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nden e, GHS Google Comp Google aplikasına bağlantılı bir şeyi yasaklattı. Mahkeme kararını erişemedik daha. Yani itiraz edeceğiz ama yani <gülüyor> mahkeme kararını bulmadan itiraz edemiyorsun böyle böyle komedi. Yani bilgi erişim falan gibi haklarımız falan var ama evet. e, alınan kararı e, geç duyuruyorlar. Mevcut uygulamalara göre zaten gözü kapalı uygularsan başvurma şansın olmuyorsun. öğrendiğin zaman sadece süre geçmiş oluyor. Diyorlar ki sen bir hafta içinde başvur. Bir de doğ biz doğrudan doğruya taraf değiliz tabii. Ama dolaylı olarak tarağı gören birileriyiz. Bunu Türk hukuk sisteminde ciddi sorunlar bu konularda. Evet. evet. Bir de tabii yani bir başka problem de henüz geçmiş olduğu için çok fazla bilgimiz olmayan bir şey var ama e, başkan Obama'nın geri basması sonucunda işte AT&T, Verizon ve Comcast gibi büyük internet devleri, dev şirketlerinin muazzam lobileri sonunda bir broadband'de yani bu geniş bant internet sağlayıcılarına Yeni kısıtlamalar getirildi mi? Getirilmedi mi? Şimdi net neutrality e, tartışması var burada. Yani temel varsayım FCC de bunu e, savunuyor ilk olarak. FCC e, Rütük gibi bir şey değil e, mi? Yani, fe, TK. Komünikasyon. TK. TK'nın evet. yani Telekomünikasyon olmayan, elektrik imza ve sansür boyutu olmayan TK. Evet. Yani TK okuyuştu esas olarak sınıfta kalmış da. Yani i̇şte, Dentality aslında ağ hizmetleri sağlayanların e, kullanıcı şeyler aslında e, sunucu yani rakip firmalar arasında bir tercih yapmaması. Yani sen Google'a mı gitmek istiyorsun, Verizon'a mı gitmek istiyorsun, e, İngilizce hükümete gitmek istiyorsun. Oradakinin sana bir şey yapmaması, bir tercih sağlamaması lazım. E, karşı taraf aldığı geniş bant ve e, sunucu kapasitesiyle hizmeti daha hızlı verebilir. Ama Omurga'da herhangi bir tercih yapılmaması lazım. Birine öncelik vermemesi lazım. Netörtelde bu. Google'un yaptığı bir takım şeylerden dolayı bir tartışma sürüyor. Ben henüz onun net netörtelde bozulduğu kanısında değildim ama bu konuda hassas olan, çok tedirgin olan insanlar var. Yani evet, çok yani... dikkatli olmak gerekiyor. Çok önemli çünkü net netörtelde bozulduğu zaman birkaç kişi pratik olarak censür uygulamış olacak yani. Evet, yani o çok önemli tabi. Yani ben de durum netleşmemiş olmakla beraber hem Obama'nın başta söylediği her şeyden tamamen geri bastması çok ilginç önümüzde örnekler var. Bir de işte Demokrat Parti Senatörü Al Franken'da bu net internette nötr olma şeyinin. Yeni kuralların hiç şaka olmadığını söylemiş. Yani mesela şöyle bir örnek vermiş. Verizon şirketi. Verizon mı okunuyor bilmiyorum. Google haritalarına erişiminizi telefondan engelleyebilir diyor. Ve kendi Tabii. harita programını kullanmanızı Verizon Navigator diye bir şey varmış. Halbuki daha fazla para vermek zorundasınız. Ve daha az kaliteli bir hizmet alıyorsunuz. Ya da politik mesela gündem işte tabii. Bu yani, demin e, örneğini verdiğimiz Obama seçimlerinde kullanılan kampanyasında filan bir application'ı böyle indirip Obama kampanyasına destek olabilir, ya da Tea Party <gülüyor> tabii böyle şeyler yaratabilir yani, diyorlar. O, o, yani şeyin e, tabii ortamın nötr olması lazım ben yani. de vatandaşın bilgiye erişebilmesi, bağımsız görüşünü belirleyebilmesi lazım. Bunu engelleyen her şey demokrasi için hayatın çok ciddi evet, yani ederim. mesela Telekom ve Cable işte bu kablo endüstrisinin 500 lobicisi varmış. Yani her senatör ve milletvekiline bir lobici verecek müthiş paralar harcıyorlar. O yüzden ben bir hayli evet. endişe belirtenlere de yani Anlıyorum uyanık yani. olup tepki Hak. vermek, harekete e, geçmek gerekir. Yani bu bütün dünya için işte ama e, Ava Zork vesaire gibi şeylerin içinde evet. olmak lazım. Olumlu bir şey tarafları da o Hı. bence de. Çok. Tabii Avaz bir... Ava Zork konusunda Türkiye'deki bir hepimizin ayıbı, bir, e, onun bir Türkçe sayfasını yapamadık. Yani öyle bir ekip yok, onu destek verecek bir ekip yok. Aslında Ava, Ava bir Türkçesini yapmak lazım. Çeşitli diller de var. İmza, Avazok'ta Wikileaks'e destek kampanyası sürüyor. Oraya destek vermek lazım. Türkiye'den çok az destek var. Yani Arada bir bakıyorum. Çok ender olarak Türkiye'de bir şey görüyorum. Evet, biz yani. ilklerden biri olma onurunu taşıyoruz bu konuda. Daha ilk gün başladı. Yani ertesi gün galiba. Yani yani. Öğrenir öğrenmez baş, evet. bunu şey yapmak lazım. İmzalamak lazım yani. Evet yani umutlu olmak için de bazı sebepler var Var, var. Yani, yani insana ve bilime inandığımız için bütün tehlikeler ne kadar olursa olsun direncimiz var mücadeleye devam edeceğiz tabii ki ve yükselen de mücadele örnekleri görünüyor o da iyi bir şey. Yani. İnternet internet ne kadar engellemeye çalışırsanız gelişiyor insan arasında bağ kuruluyor bu sadece demokratik mücadele tabii ki ekonomik yaşamda insan gelişmesi o ortamları var insanların ufku açılıyor. Ee, internet e, yaşamdır sloganını bir kere bir daha hatırlatayım. Yani e, demokrasi için, evet. ülkenin kalkılması için, bireylerin özgürleşmesi için kendini gelişmesi için, interneti çok etkin kullanabiliriz. Kullanmamız gerekir. E, gidecek yolumuz var Türkiye olarak da, dünya olarak da ama bu yolda devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkürler. Ee, e, yani teşekkür bu hayatımızın dediğiniz gibi de en önemli konularından biri ve Bütünyle bir mücadeleyi de mücadeleye ortak olmayı da gerektiriyor. Mustafa Akgül çok teşekkürler. Böylece de programı da bitiriyoruz. Bitirirken de 70 yaşını tamamlayan bir müzisyeni analım. Yorga Kaukonen Jr. Junior. Bu da önemli bir blues folk ve rock gitaristi. En iyi bildiğimiz çalışmaları da Jefferson Airplane grubu içinde. Göstermişti Woodstock'tan çaldıkları ünlü festivalden Volunteers çalıp söyledikleri bir şarkıyla da bitirelim Volunteers adlı şarkıyla Jefferson Airplane Volunteers. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Alright friends, you have seen the heavy groups. Now you will see morning maniac music. Believe me, yeah. It's a new dawn. Açık gazete.